Arkası Yarın Deniz Kurdu 1. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Jack London Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Kayıt Engin Karagöz Montaj Muhittin Sami Yaygın Göl. Her şey bindiğim geminin batmasıyla başladı. Ben Atlantik gazetesinin seyahat yazarıyım. Yeni yapılan buharlı gemi Martinez'in ilk yolculuğuna katılmam ve izlenimlerimi yazmam için davet edilmiştim. Kader işte. Gemiyle yolculuğumuzun üçüncü günü yoğun sis nedeniyle bir feribotla çarpışıp denize yuvarlandık. Kaza sırasında haykıran, yardım isteyen yolcuların sesi hala kulağımdan gitmiyor. O panik arasında nasıl can kurtaran yeleğini giydim, nasıl denizdeki bir tahta parçasına tutundum, inanın bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda güneş tepemdeydi ve hiç tanımadığım bir balıkçı teknesindeydim. Başımda meraklı gözlerle beni izleyen bazı insanlar vardı. İşte hayatımın geri kalan kısmı bundan sonra başlıyordu. <Gülüyor> Tamam tamam bu kadar yeter Yonson Adamın ciğerlerindeki suyu çıkarayım derken göğüs kafesini <gülüyor> çökerteceksin Ama bak kendine geldi Eğer yuttuğu suları çıkartmasaydım ölmüştü Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz efendim Teşekkür ederim <gülüyor> Daha iyiceyim Şu sıcak kahve için iyi gelir Evet sıcak bir şeye ihtiyacım vardı Ciğerlerindeki suyu çıkartmakta gösterdiğiniz çaba için size teşekkür ederim Bay Johnson. Adım Johnson'dur bayım. Johnson değil. Bakmayın siz açılın öyle dediğine. Dilini bir türlü düzeltemedi de. Bu teknede giyebileceğim kuru bir şeyler var mı acaba? Ha, bu ara efendim, gidip aşağıya bohça bakın bir bakayım. Tabii benim eskilerimi giymekte bir sakınca görmezseniz. Ben neredeyim bay Johnson? Söyler misiniz? Bu ne gemisidir? ...gebimizin adı hayalettir. Ayı balığı avlamak için Japonya'ya gidiyoruz. Peki kaptanın adı mıdır? Onu beni hemen en yakın limana bırakmasını söyleyeceğim. Kaptan Kurt Larsen'dir. Tayfalar onu böyle çağırır. Öteki ismini hiç duymadım ama onunla konuşurken biraz aşağıdan alsanız iyi olur. Neden? Çok sinirli bir adamdır. Bugün daha da sinirli. İkinci kaptan dün içkiyi fazla kaçırıp komaya girdi. Öldü ölecek. Arka güvertede can çekişiyor. Kaptan da kendisini yalnız bırakacağı için küfredip duruyor ona. İşte size kuru giysiler getirdim. Buradan çekip gitsen iyi olur Yonson. Taptan senin arka güvertede olmanı ister. Tamam, tamam gidiyorum. Alın giyin bunlar efendim. Cildiniz tanıdığım bütün kadınların cildinden daha da yumuşakmış. <gülüyor> Sizin bir beyefendi olduğunuzu görür görmez anlamıştım zaten. ...hayatımda hiç böyle kaba ve yünden giysiler giymemiştim. İnsanın bütün vücudunu dağılıyor. Evet, yine de teşekkür ederim. Adınız neydi? Ee, adım Thomas Migrick. Bu geminin aşçı başısıyım. Ee, söyle bakalım, ben Migrick. Geminin diğer elemanları nerede? Arka güvertede efendim. Bizim ikinci kaptan komaya girecek kadar çok içmiş. Öldü ölecek. Herkes onun başında bekliyor. Beni oraya götürür müsünüz? Kaptanla tanışmak istiyorum. Tabii. Beni takip edin efendim. Geber pislerim şu haline bak Geberinceye kadar işmişsin Şu yerde çırpınan adam mı ikinci kaptan? Kurt, kurtulacağı da benzemiyor Baksanıza nazır da titriyor Yüzü de morarmış Peki o adamın başında duran şu iri yarı adam mı kaptanınız? Evet, evet kurtlarsın. Kunch bir adamdır Herkes ondan çok korkar <gülüyor> Aman Allah'ım yerdeki adam öldü galiba hiç hareket etmiyor <gülüyor> Evet öldü Kahrolası Cahir'im geberecek zamanı buldu her yere Ne vardı fıçı fıçı içecek sanki Hem geberdin hem de beni ikinci kaptansız bıraktın Bu ne kaba bir adam ölen birinin ardından nasıl böyle laflar edebiliyor Kurtlar sen eder Hey sen aşçı başı sinema seyreder gibi ne bakıyorsun öyle Boynunu kopartmamı istemiyorsan hemen mutfağına git ee, ta, ta, ta, tabi, tabi kaptan gidiyorum Johansson e, e, Efendim kaptan Eline bir iğne al da şu kahrolası cesede bir çuval dik Dolapta eski bez olacaktı Ayağını ne bağlayacağız Anderson, yine aşağıda bir torba kömür doldur İçinizde dini kitabı olan var mı? <gülüyor> <gülüyor> Adem öyle tutup atın onu denize. Tabii az önce boğulmaktan kurtardığımız şu papaza benzeyen konuğumuz... ...denizdeki cenaze törenini ezbere bilmiyorsa. Sen rahipsin değil mi? <gülüyor> ha, ha, hayır, rahip değilim. Yaşamak için ne yaparsın öyleyse? Ben... Seni kim besler peki? Gelirim var. Ayrıca bütün bunların sizinle konuşmak istediğim konuyla hiçbir ilgisi yok. Bırak aşığı. Ha, geliri varmış. Kim kazandı o parayı ha? Baban değil mi? Ölü bir adamın bacakları üstünde duruyorsun. Eminim bu yaşına kadar sana ait hiçbir şeyin olmadı. Bakın ben sizinle... Ahse girerim bir gün şöyle tek başına sokağa çıkıp... ...üç öğün karnını doyuracak bir şey kazanmamışsındır. Ellerine bakayım. Neden? Tee uzat dedim sana. Ta, ta, tamam buyurun. Buyur. <gülüyor> Tam tahmin ettiğim gibi... ...babanın elleri seninkilerin yumuşak kalmasını sağlamış. Bulaşık yıkamaktan öte hiçbir işe yaramaz. niye çıkmak istiyorum. Geç kaldığınız için ne kadar zarara girdinizse ödeyeceğim size. Benim başka bir teklifim var sana. Üstelik senin için iyi de olur. İkinci kaptanım öldü. Tayfan'ın birini onun yerine geçireceğim. Kamarotu da onun yerine. Sen de kamarat olursun. Ayda 20 dolar ne dersin? Unutma. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Belki artık kendi bacaklarının üstünde durmayı ve hayatını kazanmayı öğrenirsin. Ben işe yaramıyorum kaptan. Şu gemi az sonra bizim yanımızdan geçecek yöne ya gittiğine göre rotası mutlaka San Francisco olmalı Herhalde Aşkıbaşı Hey Aşkıbaşı Buyurun efendim Hamarat çocuk nerede Bul onu ve hemen buraya gönder Başüstüne efendim Beni arıyorsanız buradayım kaptan Adın neydi senin George Leach efendim Bu bir İrlanda ismi değil Botul ya da McCarthy O pis görünüşüne daha iyi uyardı Tabii annenin sevgilileri arasında bir İrlandalı da olabilir <gülüyor> <gülüyor> Ama önemli değil Telegrafı de girmiştim girmiştin bizim gemiye değil mi? Evet efendim Kaç yaşındasın? 18 efendim Yalan söylüyorsun Çok daha büyük gösteriyorsun Bir beygir gibi adelelerin var Hadi eşyalarını topla tarafa geç Tayfa oldun anlıyor musun? Yuhan sen Denizcilik hakkında bir şey bilir misin? Hayır efendim Önemli değil Yine de ikinci kaptan sen oldun Eşyalarını toplayıp ikinci kaptanın kamerasına taşın. Peki efendim. George, sana az önce tayfa olduğunu söyledim. Daha ne bekliyorsun? Ben kamerat olarak yazıldım efendim. Tayfa olmak istemiyorum. Topla eşyalarını git dedim sana. Ee, daha ne bekliyorsun? Yoksa bana karşı mı çıkıyorsun ha? Pekala. Al bakalım. Aa! Benim emirlerim asla tartışılmaz. Herkese ibret olsun. Şu geçen gemi nereye gidiyor? San Francisco'ya gidiyor. Bu rüzgarla 5-6 saate kalmaz zordu olur Lütfen işaret eder misiniz beni gemiye alsınlar Unut bunu aklına bile getirme Hey lady mine Beni de geminize alın Ne oldu bir şey mi var Evet ölüm kalım meselesi Eğer beni geminize alırsanız Bin dolar veririm size Hayvi Hayfalar San Francisco'da içkiyi biraz fazla kaçırmışlar Bu zavallı da durup dururken Deniz yılanları görmeye başladı Anlıyorum İyi onlar koptun Ben sana George kararını verdin mi? Dediğimi yapacak mısın? Evet efendim Ya sen Beyzade? Bana mı soruyorsun? Evet Sana bin dolar verim Kampaç yerini Kamerat olarak işe başlayacak mısın? Yoksa yumruğumla sen de tanışmak ister misin? <Gülüyor> ee, cevap vermeyecek misin? Evet Evet efendim diyeceksin. Evet efendim. Adın ne? Humphrey von Weyden efendim. Kaç yaşındasın Weyden? 31 efendim. İyi. Başçı başına git ve ne iş yapacağını öğren. Peki efendim. Nur bekle. İkinci kaptanın cenaze merasimini yapacağız. Ya sen? herkes burada mı? Burada efendim. İyi. Yine başlayabiliriz. Cenazeyi ambar kapağının üstüne koyun. Ben işaret verince kapağı açarsanız ceset denize düşer. Arkadaşlar, ikinci kaptanın cenazesini ambar kapağının üstüne koyun. Tamam, tamam. tamam. tamam. Aramızda din adamı olmadığına göre bu işi ben yapacağım. Merasimin sadece bir bölümünü hatırlıyorum. O da ceset suya atılacaktır. Hadi atın. Tamam kaptan, cenaze denize atılmıştır. İyi, şimdi yola çıkacağız. Üst yelkenleri toplayın. Rüzgar doğruya dönmek üzere... Sen de doğru mutfağa aşçıbaşının yanına... ...sana söylüyorum serseverim... ...kulakların sığar mı senin... B ...bana mı diyorsun... ...yok babama... ...seni kamerat tayin etmedi mi... ...hadi bakma öyle bönbön... ...bakma yüzüme... ...fırla mutfağa... ...bundan böyle aşçıbaşının emrindesin... P pe ...peki... ...peki efendim diyeceksin... ...peki efendim... İnanamıyorum ya Kaptan denen bu insan azmanı küstah terbiyesiz adam Resmen beni gemisine hapsetti Korsanlık indir Benim gibi bir beyefendi mutfakta çalışmaya zorluyor Kolay gelsin aşçı Kaptan seni kamorot mı yaptı yoksa Evet inanabiliyor musun benim gibi bir beyefendi. Kes Burası babanın konağı değil Burada kaptan ne derse o olur Papuçlarımın beyefendisi Ne? <gülüyor> ...kabuçlarımın beyefendisi mi? Seni terbiyeye davet ediyorum aşçıbaşı. Bundan böyle bana aşçıbaşı diye hitap etmeyeceksin. Bay Migrik diyeceksin. Tamam mı? Anlayamıyorum. Daha bir saat önce benimle efendimsiz konuşmuyordu. Şimdi ise şu an... O zaman konuktun. Şimdi kamarotsun ve benim emrimdesin. Öyle olsun. Bay Migrik. Her cümlenin sonuna Bay Migrik'i ekleyeceksin... Öyle olsun Bay Migrek Sizin için ne yapabilirim Önce bulaşıkları yıka ee, Sonra da patatesle soğan doğrarsın Ne o niye şaşırdın asilzade Hadi ne diyorsam onu yap Tamam tamam Ocağın üstündeki demliğe bak Çay demlenmişse bardakla birlikte tepsiye koyup kaptana götür Dikkat et devirme Tamam Demlenmiş Kaptanın özel bardağı var mı şu raftaki kupa onundur. Çabuk ol. Çay saati geçti mi kudurur? Hadi götür hemen. Tamam, tamam. <gülüyor> Dalgalar uzunlar. çok kutsal. Hepsi düşümler. Nasıl taşıyacağım? Güvertene sokakta yürünür gibi yürünmez. Dikkat atın bu narif. Elimden geldiği kadar düşmemeye çalışıyorum kaptan. <gülüyor> Paçam, paçam Kahrolası azeymiş <gülüyor> Sana dikkat et demedim mi <gülüyor> Kalk ayağı kalk Bütün gün orada yatmaya Niyetlisin galiba, çaydanlıklarda Kaybettin mi yoksa O pis boynun kırılaydı Daha iyiydi Ben gemi hayatına alışık biri değilim efendim Heh, Çaydanlığı buldum Sen ne işe yararsın ha? Söyle bana Sen ne işe yararsın Dökmeden bir çay bira götüremez misin? Şimdi tekrar çay pişirmen gerekecek. Bacam, bacam çok kötü. Senin azenin seni. Çık kırıldım kadınlar gibi inleyip durma. Anasının kuzusu, umbul. Git hadi. Bir iki saat yattı ayağının acısı geçsin. Önce şu aşçının bana verdiği kaba giysileri çıkartıp kuruyan eski giysilerimi giyeyim. Şimdi bak bu cüzdanımda 185 dolarım var. Duruyor mu acaba? Tahmin ettiğim gibi bu bomboş. Bütün paramı almışlar. Bunu yapsa yapsa aşçıbaşı denilen rezil adamdan başka kimse yapamaz. Şimdi gidip bunun hesabını sorarım ona. Ana bakım bu. Burnunun üstüne okalı bir yumruk ister misin? Sana yaptığım iyilikler yetici artık. Hem insan türünün garip bir yaratığı olarak geliyorsun buraya, ben de seni mutfama iyi davranmaya çalışıyorum. Hem de beni hırsızlıkla suçluyorsun. Aklını başına topla yoksa bu mu iyi davranmak Bay Migrić? Islanan elbiselerimi kurutmak için aldın ve içindeki cüzdanımı boşalttın. Ne biçim cinayeti bu? Burada hiç ahlak diye bir şey yok mu? Sadece kuvvet mi geçerli bu vahşi gemide? Evet. Sadece kuvvet geçerlidir. Ha, şimdi çeneni kapa ve ocağı temizle. Külleri topla ve güverteye çıkıp denize at. Hadi yürü. Bir gün buradan kurtulursam sen dahil hepinizi şikayet edeceğim. Mahkemeye vereceğim. <gülüyor> Eğer bir gün kurtulursan tabii. <gülüyor> ne demek istiyorsunuz Bay Mirviç? Yani ömür boyu bu gemide tutsak mı kalacağım? Ha, o kadar da değil. ...av bitip geri döndükten sonra isteyen gemiden ayrılabilir. Sen de istiyorsun, ha, tabii ayrılabilir. İstiyorum da ne demek? Karaya ayak basar basmaz hemen ayrılacağım bu gemiden. Ama hiçbir zaman eski sen olmayacaksın, bunu unutma. Nedenmiş o? Avın bitmesi bir yılı bulur. Bu zaman zarfında senin de bizden kalır yerin olmayacak, hımbıl. <gülüyor> yani sert, köfürbaz, dövüşken doğanın ağır şartlarına ayak uyduran... Tabii o zamana kadar ölmezsen. Ölmek mi? Hı -hı. Neden ölecekmişim? Kim öldürecek beni? Kimin öldüreceği belli mi olur? Gemi boyunda bir dalga alır götürebilir seni. Kaptan kurtlarsının şiddetli bir yumruğu da olabilir. Neyse. Ocağın içindeki külleri al ve denize at. Hadi sallanma. <Gülüyor> Dalgalar üstümüze üstümüze geliyor Hey Hımbal Elimdeki o torbanın içinde ne var Ocağın külleri efendim Denize atacağım Rüzgara hesaplayıp ona göre at ha. Rüzgar külleri geriye getirdi Bu da ne be Her tarafım kül içinde kaldı <gülüyor> Gerizekalı Hımbal Beni ne hale soktuğunu gördün mü ha A Affedersiniz efendim Rüzgar yaptı bu tekme senin aklını başına getirir. Alda bulur. Ha ha ha ha ha. kaptan poponu tekme atmış. ...ya suratına yumruk vursaydı ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu? <gülüyor> ya beyin karamasından ölür... ...ya da kendini denizin dibinde bulurdun. Kaptanın yumruğu çok fecidir Belli oluyor. Hiç küfretmeden, hakaret etmeden yapamaz mı bu adam? Ben bugüne kadar... ...onun insanlara nazik davrandığını... ...hiç görmedim. Siz denizcisiniz Bay Megliç. Bütün kaptanlar böyle midir? Hayır. Bir tek kurt versen... ...böyledir. Deniz Kurdu Atlı Eser'in... ...birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere... ...hoşça kalınız. Kaptan odasında bir kütüphane... ...ve rafların da sürüyle kitap var. Shakespeare, Tennyson... ...Edgarden Paul, De Quincey... Tindall, Proctor. ...kutup yazarların bilimsel eserleri. <gülüyor> Bizim kaptan ve okudukları... ...hayatımda böyle bir çelişki görmedim. Bunları okuyan bir insan... ...nasıl böyle kaba ve küfürbat olabilir ki? Ben de onu cahilin teki sanıyordum. Tumbul! Ne yapıyorsun kameramda? Ee, temizlik yapıyordum efendim. Ne? Ee, size bir şey söyleyebilir miyim? Soyuldum. Efendim soyuldum efendim. Nasıl oldu? Adamlarınız beni kurtarıp geminiz aldıktan sonra aşçıbaşı kurutmak için üzerime yeni giysiler vermişti. Kendi kaba giysilerini. Dün eski giysilerimi giyerken farkına vardım. Cüzdanımın içi bomboştu. <gülüyor> aşçıbaşı aşırmış olmalı. Ne olmuş yani? O pis hayatın değmez mi yani buna? Ayrıca bunu bir ders olarak kabul et. Bundan böyle kendi parana kendin sahip çıkmasını öğrenirsin. Paramı nasıl geri alabilirim? Bu artık senin meselen. ...kendi başının çaresine bakmak zorundasın. Bir dolar bulduğun zaman... ...onu sıkı sıkı elinde tutarsın. Parasını senin gibi etrafta bırakan adam... ...kaybetmeyi hak etmiş demek. Buna orman kanunu derler ama. Bir insanın parasını etrafına bırakması... ...başkalarının o paraya sahip olması anlamına gelmez. Söylediklerinizin ahlaki hiçbir tarafı yok. Efendim. <gülüyor> ne ahlakı? Yaşamak için güçlü olmak zorundasın. Büyük küçüğü yer... Güçlerini korumak için de güçlü güçsüzü ortadan kaldırır Hepsi bu işte gerisi masal Hayır toplum sizin anlattığınız gibi değil Adalet denen bir şey vardır ve o güçsüzü güçlüden korur Haklıyı haksızdan ayırır Dün tayfa olarak çalışmak istemeyen eski kamaratı dövdünüz Nasıl oluyor da sizin karnınızı çekiyorlar anlamıyorum Üniversitede çalışan tayfaları görüyor musun? Hareket ediyorlar tıpkı bir deniz arası gibi Yemek yemek için hareketliliklerini sürdürmek için hareket ediyorlar onlar karınları için yaşıyorlar, karınları da onlar için Ama rüya da görürler, güzel parlak rüyalar Yiyecek rüyaları değil mi? Hayır, daha başka şeyler de Yiyecek, daha çok acıkmak, daha çok doymak Bak, onlar daha çok para kazanmak, gemilerde ikinci kaptanlık yapmak ya da hazineler bulmaktan başka bir şey düşünmezler Kısacası daha iyi yaşama şartları Güzel yiyecekler isterler Böyle yaşamayı herkes ister Sen ve ben de tıpkı onlar gibiyiz hımbıl Aramızdaki tek fark Senin ve benim daha çok Ve daha iyi yemek yemiş olmamız Şimdi ben onları yiyorum Tabi sen de Ama geçmişte sen benden daha çok Daha fazla yedin Yumuşak yataklarda yattın iyi elbiseler giydin Güzel yemekler yedin O yatakları kim yaptı ya o elbiseleri, o yemekleri, sen değil. Sen kendi aldığının teriyle hiçbir şey yapmadın. Babanın kazandığı gelirle yaşıyorsun. Onlar elbiseleri yapıyorlar. Ama paçavraların içinde titreşiyorlar. Ama mesele bu değil. Hiç de sandığınız gibi değil. Kendinle beni al hele. Yaşantın benimle karşılaştırıldığında... ...övündüğün o hayat tarzı neye yarar ha? Şu anda benim eğemenliğim altındaki bu gemidesin... Seni ya adam ederim ya da mahvederim. Bu hafta ya da gelecek ay ölebilirsin. Seni şimdi de bir yumrukla öldürebilirim. O kadar zayıfsın. Neden seni burada tuttum biliyor musun? Çünkü benden çok daha kuvvetlisin. <gülüyor> i̇şte hayat bu Humble. Bunu kafanın içine sok. Dik durabilmek için güçlü ve zengin olmak zorundasın. Bu gemide sana bunu öğreteceğim. Bu kadar yeter. Şimdi defol mutfağına git. Nöbetini ne zaman bitiyor Johnson? Az kaldı. Louis gelince gidip yatacağım. Johnson sen iyi birisin. Söyler misin bu berbat gemide işin ne? <Gülüyor> sen denizci olmadığın için anlayamazsın Humbul. Gemi bizim evimizdir. Hayatımızdır. Yemeğimizdir. ...hatta ömrümüzün sonudur. İnsan nasıl ömrünü geçireceği... ...evin iyi ve güzel olmasını isterse... ...ben de çalışacağım gemiyi öyle seçerim. Yani şimdi sen hayaleti en iyi olduğu için mi seçtin? <gülüyor> evet. Hayalet San Francisco ve Victoria'daki gemilerin içinde... ...en hızlı giden muhteşem gemilerden biridir. 85 bin tonluk küçük bir dünyadır. Peki kaptan kurtlar dersine daha önce tanıyor musun? Hayır. Ama kaba saba ününü biliyordum. Bütün denizciler bilir kurtlar seni... Ve sen bu küfürbaz önüne gelene hakaret edenler sene rağmen bu gemide çalışmayısın. Ben bu gemiye aşığım. Ama doğrusunu söylemek gerekirse... ...kurtlar senin davranışları giderek canımı sıkmaya başlıyor. Geldim. Gidip yatabilirsin Johnson. Nöbeti ben alıyorum. Tamam Louis. Sen yatmayacak mısın Hımbıl? Ee, hayır. Henüz uykum gelmedi. Sen git. İyi herif şu Johnson. En iyi denizcilerden biri o. Ama o da sonunda kurtlar seninle anlaşamayacak. ...bunu yaklaşmakta olan bir fırtına gibi hissediyorum. Kaptan da neden anlaşamayacak? Johnson'a yumuşak başlı olmasını söyledim. Ama o inandığını söylemekte diretiyor. Kurt kuvvetlidir ve karşısındaki kuvvetten nefret eder. Bu kuvveti de Johnson'da görecek. O küfür işitip tekme yiyince... ...evet efendim çok teşekkür ederim efendim demez. Larson onu Johnson diye çağırınca ne diyor? Benim adım Johnsondır efendim. O zaman Larson'un suratını görmelisin... ...bir şey yapmadı ama... ...çok geçmeden o dik kafalının kalbini kıracaktır. Madem kaptandan bu kadar nefret ediyorsun... ...neden onun gemisinde çalışıyorsun Luis? Aslında kaptanın... sen olduğunu bilseydim... ...yazılmazdım. Ama o gün çok sarhoştum... ...imzayı bastırıverdim. Koskoca okyanusta... ...beni de kurtara kurtara lersen kurtardı. Buna şans mı mı şanssızlık mı... ...demek gerekir bilmiyorum. Önce ikinci kaptan öldü. Yolculuk bitmeden bu gemide daha kimler ölecek? İkimizin arasında kalsın ama... Bu kurtlar sen şeytanın ta kendisi. İki sene önce Hakodate'de... ...bir kavga sonucu dört adamını öldürdüğünü hatırlıyorum. Ben yüz metre ötedeki bir başka gemideydim o zaman. Dört kişiyi mi öldürdü? Sonra bir adam daha vardı. Aynı sene onu da bir yumrukta öldürdü. Adamın kafası bir yumurta kabuğu gibi dağılıverdi. Sonra Kura Adası'nın valisiyle bir polis şefi vardı. Hayalete misafir olarak geldiler. Karılarını da getirmişlerdi. Sonra sanki kazaymış gibi kocalar denize düşmediler mi? Kaza değil miydi? Bir hafta sonra da kadınlar adanın öbür kıyısına çıkartılıp... ...evlerine varmak için... ...küçücük sandallarla dağları aşmak zorunda kaldılar. Bir hayvandır kurtlarsın. Ama onun da sonu iyi olmayacak. Neyse... ...ben sana hiçbir şey söylememiş olayım. Şişman yağlı Louis bu seyahatten sağ çıkmak istiyor. Merak etme... ...ağzımı açıp da kimseye bir şey söylemem bir Kurtlar senin vicdanı yok. Kurt. Sadece bir kurt o. İyi bir isim takmışlar ona değil mi? Madem bu kadar iyi tanınıyor, ...öyleyse gemisine nasıl adam buluyor... Bir kere başka yerlere alınmadıkları için burada olanlar var. Avcılar var. Bir de kaptanı tanımadıkları için gemiye girenler var. Ama hepsinin burnundan bir bir gelecek. Bir gün doğduklarına pişman olacaklar. Louis yani çok kötü şeyler söylüyorsun. Kötü şeyler mi? Hiçbir şey söylemedim ben. Hem sağır hem de dilsizin. Canını seviyorsan sen de öyle olmalısın. Kurtlarser için iyi şeyler söylemekten öte... ...hiçbir şey için ağzımı açmadım. Belaların belası serif. Cehennemde kavrulur inşallah. Yaşadıklarım inanılmaz bir şeydi. Korsanlık ve esir tüccarlığı çoktan tarihe karışmış olmasına rağmen ben hayalette zorla tutuluyor, sadece bir beyefendi olduğum için herkes tarafından aşağılanıyordu. Adım Hımbıl'a çıkmıştı. Önüne gelen Hımbıl diyordu bana. Bulaşık yıkamaktan, ocağı temizlemekten, yerleri paspas yapmaktan ellerim tanınmayacak hale gelmişti. Tırnaklarım renksizleşmiş, ellerimin derisi ise bütün fırçalamalarıma rağmen çıkmayan bir kirle sıvanmaya başlamıştı. Nasırlar hem ellerimi hem ayaklarımı sarmıştı. Ama çektiğim acılar bunlarla yeterli kalmıyordu. kurtlar senin acımasızlığı her geçen gün... biraz daha kendini gösteriyordu. Yol son! Rüzgar yelkenlerin iplerini birbirine karıştırmış. Direğe birini çıkart da ipleri açsın. Baş üstüne kaptı. Erison! Efendim! Direğe çıkıp birbirine dolanan ipleri aç. Ama gemi çok sallanıyor efendim. Sonra direk çok yüksek. Benim bu konuda herhangi bir tecrübem yok. Kapa ver, zor. Her şeyin bir ilki vardır. İkinci kaptanın ne emir verdiyse onu yap. Peki efendim. Ha Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Ha şöyle. Korkma. Denizciler korkmaz. Direği iyi tutun gerizekalı örüp. <gülüyor> Niyetini düşün kevermek mi ha? Ha! Dienes karalıyorum. Dienes karal. Neden bulanıyor? Neden bulanıyor efendim? Ee, Herisim bu işi yapamayacak efendim. Bizim heriğde aşağıyız. Apache'nı Johnson, ipleri açmadan inmeyecek. Johnson değil efendim. E efendim. Johnson. Ne? Johnson Johnson ne fark eder? Neden çok bulanıyor? Kuzucam efendim. Beyizlerim. Yen araç geliyor Johnson! ...verip üstüne kusacak. Hey, buraya bak kaptan. Yukarıdaki benim küreçim. Onu kaybetmek istemiyorum. Papa Çenen Sandaldayken senin küreçin. Ama ben gemideyken benim tayfam. Canım ne isterse onu yaparım. Ama bu... O kadar yeter. O adam benim. Neğer istersem onun çorbasını yapar işarım. Tamam kaptan. Harrison ipleri açtı. Yardım edin. Başım dönüyor. İdemeyeceğim. Düşüreceğim Nasıl çıktıysan öyle edeceksin her Bu arada düşüp beynini patlatırsan O da kendi bileceğin iş Nasıl kadar yetişir Paris sana yardım edeceğim Hey sen ne yapıyorsun Direkteki çocuğu aşağı indireceğim Burada kaptan benim Johnson Benim emirlerim geçerlidir Uzaklaş o direğin etrafından ya Aşağı inemiyor işte ölecek Ölecek olursa bu bir cinayet olacak Kesin seni Johnson Canını seviyorsan şenayetlik doğdu Tamam kaptan Paris'in inmeye başladı Otur bakayım yemeğimi umbul Buyurun efendim Yok ne Yüzün neden asık bugün Gündüzkü manzara hoşuna gitmedi mi yoksa <gülüyor> Evet gitmedi Harrison direğin tepesinden düşüp ölebilirdi Çok vahşice davrandınız ona Ne var bunda Onu sadece deniz tuttu Kimini tutar kimini de tutmaz Hiç de değil. Öyledir. Deniz ne kadar hırçınsa Dünyada o kadar vahşetle doludur bazı insanlar diğerlerini rahatsız ederler. Tek neden bu. Ama siz insanların yaşantısıyla alay ediyorsunuz efendim. Sizin için hiçbir değeri yok mu bunun? <gülüyor> değer mi? Ne değeri? Ne türden bir değer? Bunu nasıl ölçebilirsin? Kim değerlendirir? Ben. Ben değerlendiririm. Öyleyse değeri nedir? Başka bir insanın yaşantısının değeri demek istiyorum. Hadi söyle. Değeri nedir? Biliyor musun? Yaşantının tek değeri... ...yaşantının kendisine verdiği değerdir. Tabi bu da her zaman abartılır. Direğin tepesindeki adamı düşün. Sanki çok kıymetli bir şeymiş. Elmaslardan, yakutlardan daha kıymetli bir şeymiş gibi sıkı sıkı sarılıyordu o direğe. Kimin için değerliydi? Senin için mi? Hayır. Benim için mi? Hiç de değil. Kendisi için mi? Evet. Doğru değil mi? Herkesin hayatı kendi için değerlidir. Hadi canım. Daha doğacak bir sürü hayat var. Eğer düşüp kafasını kırsaydı dünyanın kaybettiği hiçbir şey olmayacaktı. Dünya için onun hiçbir değeri yoktu. Onun için sadece kendisi değerliydi. Sadece o kendisini Yakutlardan ve Zümrütlerden daha değerli görüyordu. Koy hadi fasulyeyi tabama. Öyle aptal aptal bakma yüzüme. Yemeğin bittikten sonra da açıcı başını çağır buraya. Kumar oynayacağım onlar. Hayfalar senin kumarı sevdiğini söylediler Arşıbaşı. Doğru mu? Doğrudur efendim. İyi. E, kağıtları getir. Peki efendim. Biliyor musunuz kaptan? Ben aslında kibar bir aile çocuğuyum. Babamın vakitsiz ölümüyle fakir kalınca evi terk ettim ve gemilerde çalışmaya başladım. Buyurun kağıtları. Hayat hikayeni dinlemek istemiyorum Arşıbaşı. Dağıt kağıtları. Kahrolsun, kahrolsun yine kaybettim. Hiç şansım yok. <gülüyor> Şansın olsaydı bu de olmazdı açmaşı. Benim gibilerinin yanında sen hep kaybedenlerden olmaya mahkum sefil herifin tekisin. Hayır. Ben bir beyefendiyim ve kibar bir beyefendi gibi kaybetmesini de bilirim. Son paramla bir el daha oynamayı teklif ediyorum efendim. <gülüyor> Pekala. Dağıt kâğıtları. O paramı da kaybettim ben. Ben asla adam olmayacağım. Hımbıl! <gülüyor> Aşçıbaşının koluna gir kamaramdan çıkmasına yardım et. Kendilerini pek iyi hissetmiyorlar. Peki efendim. <gülüyor> Yol sonra bir kova suyla aşçıbaşını yıkamasın söyle. Tam 185 dolar. <gülüyor> Tahmin ettiğim gibi. Namussuz aççı Gemiye beş parasız gelmiş. O kazandığınız para da benim efendim. Ben gramerden anlarım Imbıl. Ama sen zamanları karıştırıyorsun. Benimdi de, demen gerekir. Benim değil. Bu bir gramer değil, ahlak bilgisiyle ilgili. <gülüyor> Biliyor musun, Humboldt? Hayatımda ilk kez ahlak bilgisi sözlüklerinin bir adamın ağzından çıktığını duydum. <gülüyor> bu gemide bu sözcüğün anlamını bilen bir sen, bir de ben varız. Bir zamanlar böyle konuşan biriyle karşılaşacağımı düşünmüştüm. İşte şimdi hayatımda ilk kez birinin bu sözcüğü kullandığını duyuyorum. Ama yine de önemsiz. Bu ne gramer ne de bir ahlak bilgisi meselesidir Çünkü gerçektir Gerçek olan bana ait olan paraya sizin sahip olmanız <gülüyor> Ben onu kumarda kazandım Ama yine de asıl meselenin üstünde durmuyorsunuz O da doğruluk sorunu Ya görüyorum ki hala yanlış ya da doğru gibi şeylere inanıyorsun Siz inanmıyor musunuz? Hayır doğru olan kuvvettir hepsi bu kadar Zayıflıksa yanlışlıktır Daha doğrusu kişinin güçlü olması iyi zayıf olması kötüdür Getireceği kazançlardan dolayı güçlülük güzel bir şeydir. Halbuki kötü sonuçlarından dolayı zayıflık kişiye acı verir. Anlamadım nasıl yani? <gülüyor> Örneğin şimdi bu paraya sahip olmak benim hoşuma gidiyor. Ona sahip olmak iyi bir şey. Eğer şimdi onu sana verirsem kendime ve içimdeki hayata haksızlık etmiş olacağım. Ve ona sahip olma mutluluğundan da vazgeçeceğim. Ama parayı bana vermemekle haksızlık ediyorsun. Hiç ya. de değil. Bir insan başka bir insana haksızlık edemez. Ancak kendine haksızlık eder. Gördüğüm kadarıyla ben ancak başkalarının çıkarlarını düşündüğüm zaman kendime haksızlık ediyorum. Buna haksızlık denmez. İyilik yapmak denir. Okuduğum yazarlardan birisi de şöyle diyor. Bir insan önce kendi çıkarları için çalışmalıdır. Böyle hareket etmek hem ahlaklıdır hem de iyidir. Sonra çocukların çıkarları için çalışmalıdır ve üçüncü olarak da insanlığın çıkarı için çalışmalıdır. İşte doğru. En yüce davranış da bu zaten. Kişinin kendisi, çocuklara ve tüm insanlık için çalışması çok doğru bir harekettir. Ben buna karşıyım. Bunun ne gerekliliğini ne de mantığını görebiliyorum. Bu fikirden insanlığı ve çocukları çıkardım ben. Onlar için hiçbir fedakarlık yapmam. Önümde ölümden öte hiçbir şey yokken Vedakarlık sayılabilecek herhangi bir hareket yapmam aptallık olur Öyleyse siz bir breci, bir maddecisiniz efendim Bırak bu süslü lafları Ve siz aynı zamanda kişinin kişisel çıkarlarının söz konusu olduğu yerde Asla güvenemeyeceği bir adamsınız efendim Nihayet anlamaya başlıyorsun Hımbıl Dünyanın ahlak diye sözünü ettiği şeye sahip olmayan bir adamsınız efendim Doğru Her zaman korkulacak bir insansınız efendim Tıpkı insanın yılandan, kaplandan ya da bir köpek balığından korktuğu gibi atık beni tanıdın Herkesin bana ne dediğini de biliyorsun. Bana kurtlar sandarlar. Siz bir çeşit canavarsınız efendim. Deniz kurdu atlı eserin ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Sonunda mutfağa gelebildiniz sayın beyefendi. Üç gündür kaptanın yanından ayrılmıyorsun. Bu benim suçum değil Bay Migric. Kaptan beni yanında alıkoydu. Kaptan yanında alıkoymuşmuş. Sırtını kaptana dayayıp da hava atma bana. Geç hadi bulaşığın başına. Sersem geri zekalı humbul etsin. etmeyin bana Bay Migric. Kapa çeneni Kapatmazsam yoksa... Kapatmazsam ne olurmuş ha? Döver misin beni? Evet... ...hem de kemiklerini tek tek kırarım. Madem öyle elinizden geleni ardına koymayın. Benim de elim armut toplamıyor. Vay vay vay vay. Anasının kuzusuna bakın hele. Buraya geldiğin gün süt dökmüş kedi gibiydin. Şimdi ise mahalle kabadaylarda benzedin. Sayenizde. Hepinizin sayesinde. Bu gemide küfürden, hakaretten, kavgadan başka hiçbir şey yok. Sizleri göre göre sizlere benzedim ben de. Hadi nese. Seninle burada tartışacak halde değilim. Millet yemek bekliyor. Bulaşıkları yıka, patatesleri, soğanları soy. Hadi. Hadi. O günden sonra açı başıyla aramız bozuldu. Birbirimize dişlerimizi gösteren iki hayvan gibiydik. O bir korkaktı. Vaktinde beni korkutup yıldıramadığı için şimdi bana vurmaya korkuyordu. Onun için başka bir yol seçti. Mutfakta tek bir bıçak vardı. Bu da uzun seneler kullanıla kullanıla incelmiş ve keskinleşmişti. Aşçı Migreç o kavgadan hemen sonra bıçağı bile başladı. Ve bu işi yaparken de başını kaldırıp imalı imalı bana bakıyordu. Önceleri bu durum beni bayağı eğlendiriyordu ama sonradan durumun ciddi olduğunu anladım. ...bu durum tayfaları da hayli eğlendiriyordu. <Gülüyor> Duydunuz mu çocuklar? Bizim aşçıbaşı hımbılı öldürmek için sabahtan akşama kadar bıçağını bileyleyip duruyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Gittiği almayın. Bizim aşçıbaşı tavuk bile kesemez. Nerede kaldı hımbılı öldürecek? Aşçıbaşına hafife almayın arkadaşlar. Çok iyi bıçak kullanır ve çok sinirli. Hani beklenmedik bir zamanda hımbılı öldürebilir. <gülüyor> Deseniz de hımbılın az bir ömrü kaldı. <gülüyor> ha, i̇şte bakın hımbıl buraya geliyor. Hımbıl, aşçıbaşı mig için sürekli bıçağını bilelediği doğru mu? Doğru. Bıçak bilelemekten başka bir şey yapmıyor ee, Madem öyle dikkatli ol O herife sırtını dönmemeye bak Ben dersen Migriç'in iyi bıçak kullandığını söylüyor Ayrıca kalleştir Yani Umulmadık bir anda bıçağı böğrüne saplayabilir Şaka yapıyorsun herhalde İnsan ödeme bu kadar kolay mı Ne sandın ya bir saniyelik bir iş sokarsın bıçağı, sokarsın bıçağı Sonra da bir saniyede bağırsakları yere dökülür i̇yi ama buna cinayet değil Suçlu cezasını çeker ha? <gülüyor> Ceza mı dedin Duydunuz mu arkadaşlar Hımbıl ne diyor Cezadan söz ediyor <gülüyor> Söyler misiniz neden gülüyorsunuz <gülüyor> Hımbıl sen öldükten sonra kanun ahçı başına ceza dersen ne olur Vermese ne olur Bence sen kanuna sığınıp da ölmeye falan kalkma <gülüyor> Arkadaşlar doğru söylüyor Hımbıl En iyi kanun doğa kanunudur Ölmemek için güçlü olmak zorundasın Güçsüz ölür güçlüyse yaşar ...aşçıbaşının seni öldürmesinden korkuyorsun öyle mi? Evet efendim <gülüyor> korkuyorum. İşte siz hep böylesinizdir. Ölümsüz ruhlarımızdan söz edip... ...sonra da ölmekten korkarsınız. Bir keskin bıçak ve aşçıbaşının... ...korkunç bakışlarını görünce... ...her şeyin sona erdiğini düşünüyorsan. Ben gerçeklerden söz ediyorum efendim. Aşçıbaşı kaç gündür bıçağını bile yiyip duruyor... ...ve ben her an öldürme korkusuyla yaşamak istemiyorum. Madem ölmekten korkuyorsun... O zaman git sen onu öldür. Arkasını döndüğü zaman bıçağını salla. Bana onu öldürmeni tavsiye ediyorsunuz? Doğanın değişmez kanunudur bu. Güçlü güçsüzü yener. Sizin şehirlerde öyle olmuyor mu? Hadi durma öldür onu. Öldürsen seni onun yerine geçiririm. Maaşın da artar. <Gülüyor> ...duğduklarım doğru mu arşı başı? Bumbul'u öldürecekmişsin. Evet niyetim var. İki seneden fazla ceza vermezler. İki sene dediğin nedir ki? Artık buna da katlanamazsam yazıklar olsun bana. Sen be sene önce bıçakladığım herifi görecektin asıl. Ne? Sahi mi? Sen daha önce de adam bıçakladın mı? Elbette. Bıçak bu elimdekine benziyordu. Ya sokuyormuşum gibi herifin karnına karnına daldırmıştım bıçağı. Hı ...günaydın. Karşıma geçmiş nasıl da yalvarıyordu. Öyle demek istememişti Bay Mehriç diye bağırıyordu. Tanrı bana yardım et. Öyle demek istememiştim. Sana göstereceğim dedim ve bıçağı onun karnına gömdüm. Yani ben adam bıçaklamaya alışığım Bay Harrison. Harrison! Sersem herif neredesin hemen güverteye gel. İkinci kaptan çağırıyor. Sonra görüşürüz. Hadi eyvallah. Ver sen orada ne yapıyorsun bakayım öyle görmüyor musun bıçağımı bileyiliyor bıçağını mı bileyiliyorsun hey arkadaşlar ufakta neler olup bittiyor bir görseniz şaşarsınız ne oluyor ki bizim Hımbıl da bıçağını bileyiliyor duruyor ne sahi mi evet ...tam iki saattir Ahçı Hımbıl karşılıklı bıçak bileğliyorlar. Gelin de manzarayı görün, biraz gülersiniz. Hadi, hadi. İşte, işte bakın, görüyor musunuz? Vay be, Hımbıl da az değilmiş ha. Hem şuna bakın, ustalar gibi bıçağı nasıl da bileği taşına sürtüp duruyor. Bana kalırsa... Bunların birbirlerine girmesi an meselesi. Aha. Hımbal'ın yerinde olsam aşçının kaburgolarına değil de... ...doğrudan karnına saldırır. Yo yo bence en kestirme yol gırklaktır. Yani ustura gibi bıçağı dayayıp... ...cart diye çekeceksin. <gülüyor> <gülüyor> de kolun be! De kolun! Sizin yapacak başka bir işiniz gücünüz yok mu pis herifler? Ne kızıyorsun be aşçı başı? Yani şunun şurasında vakit geçiriyorum. Eğer hemen çekip gitmezseniz... ...öğlene yiyecek bir tas çorba bile vermem size... Çekip gidin buradan hadi yürün. Hey kahrolası herifler Hepiniz birden nereye kayboldunuz Hey Hadi hadi kaptan çağırıyor ya, hadi, hadi, çabuk, hadi, hadi. Hadi. Millete seyir gerek seyir Mı. Efendim Senin ve benim bu herifler için Gösteri yapmamız ne işe yarayacak ki Bizi sevmiyorlar Birbirimizi Boğaz seyretmek etmek onları memnun edecek. Pek kötü bir ev değilsin senin de. bu. Ana bak. Hadi gel el sıkışalım. Kaptan Kut Larsen'le olan samimiyetim gün geçtikçe artıyordu. Eğer efendi ile uşak ya da kralla pahalıya arasındaki ilişki samimiyetle Ben onun için oyuncaktan başka bir şey değilim. Ve o da bana bir çocuğun oyuncağını verdiği değerden daha fazlasını vermiyor. Görevim onu eğlendirmek. Onu eğlendirdiğim sürece her şey iyi gidiyor. Ama sıkılırsa ya da kötü günündeyse... ...kamara masasından hemen mutfağa fırlatılıyorum. Bu adamın yalnızlığı yavaş yavaş benim içime de taşınıyor. Gemi de ondan nefret etmeyen ya da ondan korkmayan kimse yok. İçindeki o korkunç güçle yaşayıp gidiyor. Hey! Dumbut! Nereye gidiyorsun? Kaptanım. Üç gündür görmüyorum kendisini. Ne yemek yiyor ne de dışarı çıkıyor merak ettim. İyi git bak bakalım. Umarım onu gebermiş bulursun. Boşuna hayal etme. Ben kaptanın en az yüz sene daha yaşayacağına inanmıyorum. Seni böyle düşündüren onun iri yarı kuvvetli ve korkunç oluşu değil mi? İnsanoğlu daima kendisinden daha güçlü için öyle düşünür. Kim bilir belki de. Neyse gideyim ben. Affedersiniz kaptan. <Gülüyor> Sen misin Hımbıl? Ne istiyorsun? Şey, üç gündür kameranızdan çıkmadınız da merak ettim. Suratınız bir garip, hasta mısınız yoksa? Keyfim yok. Üç gündür korkunç bir baş ağrısı çektim. Başım bir sopayla on santim yarıldığından bu yana hiç baş ağrısı çekmemiştim. Bu ilk defa mı oluyor? Hayır, bir yıl önce başlamıştı. Son altı ay içerisinde ağrılar sıklaştı. Ağrı birdenbire geliyor ve acısından gözlerimi yaşartıyor. Dengemi bozuyor, yatağa düşürüyor. Demek üç gün tek başınıza kimseye haber vermeden acılar içinde kıvrandırız öyle mi? <gülüyor> ne yani acı çekerken gemi de mi çağırmalıyım? Peki şimdi nasılsınız? Ay, gel, gel bak sana ne göstereceğim. Bunun ne olduğunu görüyor musun? Bir takım çizimler var ama ne olduğunu anlayamadım. Denizciler için işleri kolaylaştıracak bir buluş bu. Bugünden sonra artık bir çocuk bile bir gemi idare edebilecek. Artık rüzgar hesaplamaları yok. Nerede olduğunu anlamak için... ...pis bir gecede tek bir yıldız bulabilmen yeterli. Bunu siz mi yaptınız? Evet. Matematiğiniz çok iyi olmalı. Hangi okula <gülüyor> girdiniz? <gülüyor> Hayatımda bir kez bile bir okuldan içeri adım mı atmadım? Hepsini kendim öğrendim. Siz müthiş bir insansınız kaptan. Neden bu dünyada daha büyük işler yapmadınız ki? Vicdan ve ahlak yokluğuyla dünyayı yükmedip... ...onu avucunuzun içinde parçalayabilirdiniz. Neden o harika gücünüzle başka işler yapmadınız? Yoksa yeterince hırslı mı değildiniz? Pumbul... Ekin ekmeğe giden çiftçinin hikayesini bilir misin? Hayır. Bazı tohumlar üstünde toprak olmayan taşlık bölgelere düşüp havaya sıçrarlar. Gün tekrar yükseldiğinde kökleri olmadığı için ölüp giderler. Bazıları ise dikenlerin arasına düşer. Dikenler onları yutarlar. Yani? Yani mi? İşte hepsi bu kadar. Ben o tohumlardan biriymiş işte. Ama kökleriniz vardır herhalde. Ben de hanımarkalıyım. Annemle babam fakir ve cahil insanlardı. Onların aileleri de fakir ve cahildi. Gelenekleri gereği oğullarını denize gönderen deniz köylüleriydiler. Söylenecek başka bir şey yok. Hayır var. Sizin gibi bir insanın hayatı bu kadar basit olmamalı. Sana ne söyleyebilirim ki? Bir çocuğun çektiği acıları mı? Sadece balık yerik geçirdiği o korkunç yaşantıyı mı? Evet demeye başladığım andan itibaren bindiğim gemileri mi? Denizlere açılıp bir daha gelmeyen kardeşlerimi mi? Tekmelerin, küfürlerin, yatak ve kahvaltı yerine geçtiği yerlerde korkunun, nefretin ve acının edindiğim tecrübeler olduğunu mu? Çok zor günler geçirmişsiniz efendim. Hatırlamak bile istemiyorum. Düşündüğüm zaman bir çılgınlık kaplıyor beynimi. Gücümü kazandığım zaman geri dönüp öldürebileceğim bir sürü adam vardı hayatımda. Ama geri döndüğümde ne yazık ki bunların çoğu ölmüştü. Sadece bir tanesi Sadı. Onu da sadece topak bıraktım. Bir sürü felsefe kitabı okumuşsunuz... ...ama okulun yüzünü bile görmemişsiniz. Peki okuyup yazmayı nerede öğrendiniz? İngiliz ticaret gemilerinde. 12 yaşında kamerat oldum. 16 yaşımda normal bir denizci. 17'sindeyse iyi bir denizciydim. Kimseden herhangi bir yardım ya da sevgi görmedim. Her şeyi kendim için yaptım. Denizcilik, matematik, bilim, edebiyat... ...ve diğerleri. Ama ne işe yaradı bunlar? Sonuçta ölümün yaklaştığı bir yaşta... Bir geminin sahibi ve efendisiydim. Saçmalık değil mi? Günü geldiğinde köklerim olmadığı için yok olup gideceğim. Herhangi bir yakınınız, akrabanız falan yok mu? Bir kardeşim var. Makedonya isimli geminin kaptanı. Benim gibi ayı balığı avcısı. Büyük bir ihtimalle Japonya kıyılarına gittiğimizde onunla karşılaşacağız. Adı ne? Onu ölümlersen diye çağırırlar. Ölümlersen mi? O da sizin gibi mi yani? Pek değil. O kafasız bir hayvan vücudu gibidir Benim tüm... Evet o benim tüm vahşiliğime sahiptir Pek okuma yazma da bilmez Peki onun da sizin gibi yaşantı üzerine fikirleri var mıdır? Bu? Hayır ama o yalnız yaşadığı için çok daha mutlu Yaşamayı düşünmeyecek kadar fazla meşgul Zaten benim en büyük yanlışım kitapları açmak oldu. E e Efendim Taptan Henderson avcı smoke Güvertede ağız dalışı yapıyor Her an için kapışabilirler Git onlara söyle Alison her dövüşürlerse sağ kalanını da ben öldürürüm. Şunu da söyle. Av mevsimi bitene kadar sinirlerine hakim olsunlar. Daha sonra isteyen istediğini öldürebilir. Peki efendim. Eee ne dersin? Sence Henderson'la Smoke kavga etmeyi göze alabilirler mi? Bu söylediklerimden sonra yani. Hayır. Çünkü hepsi sizden korkuyor efendim. Ve siz etrafa verdiğiniz bu korkuyla onlara iyi ya da kötüyü söyleme hakkı vermiyorsunuz. İnsanları hele böyle bir gemideyken korkutmak en iyi idare şeklidir Rımbıl. Onları kendi haline bırakırsan birbirlerini öldürürler. Emirleri yerine getirmezler. Şimdi kendini bir düşün. Senin gibi baba parası yer. Tırnakları manikürlü bir süt kuzusuna yumuşak davransaydım... ...aşçı başına yardım için mutfağa girer miydim? Kamarotluk yapar mıydın? Hayır asla. Ama şimdi yapıyorsun. Ve sana bunları yaptıran iki neden var. Birisi senin korkaklığın... Diğer ise benim vahşiliğim. Şimdi bas git ve bana bir kahve getir. Son 24 saat bir vahşet karnavalı gibiydi. Kavga kameradan ön güverteye kadar bir salgın gibi yayıldı. Asıl neden kurtlarsendi. Adamlar arasındaki ilişkiler, kavgalar, anlaşmazlıklar, nefretlere daha çok gerilmiş ve patlamaya hazır bir hale gelmişti. Kavgaya neden Johnson'un gemi kantininden aldığı ince deri giysisinin kötü olduğunu söylemesi yüzünden çıkmıştı. Hayaletin ispiyoncusu aşçıbaşı Migrich Johnson'ın söylediklerini kaptana anlatınca, kaptan Johnson'u kamerasına çağırdı. Johnson'ı getirdim efendim. Kapıyı kapayıp sürgüyü çek. Peki efendim. İsterseniz ben gideyim efendim Hayır Burada kalmalı istiyorum Ambal Yonson. Benim adım Yonson değil Ne Yonsan olduğum efendim. umurumda bile değil Seni neden çağırdığımı tahmin edebiliyor musun? Hem evet hem de hayır efendim İşimi iyi yaparım Bunu da herkes gibi siz de iyi biliyorsunuz efendim Onun için bu konuda bir şikayet olamaz Hepsi bu kadar mı? Benden ne istediğinizi biliyorum Benden hoşlanmıyorsunuz siz... Devam et Benim duygularımdan korkma Korkmuyor. Söyledim size bir erkek gibi davrandığım için Beni sevmiyorsunuz Doğru Gemi disiplini için biraz fazla erkeksin Bilmem ne demek istediğimi anlıyor musun Anlıyorum efendim Johnson Anladığım kadarıyla Kantinden aldığın deri elbiseden pek memnun değilmişsin Hayır değilim İyi mal değildi efendim Etrafta bu konuda söyleniyormuşsun ben düşündüğümü söylerim efendim. Kantinin ve benim hakkımda senin söylediklerini söyleyen adamların başına ne gelir biliyor musun? Biliyorum efendim. Ne gelir? Şimdi sizin bana yapacaklarınız efendim. <gülüyor> Şuna bakın bu. Şu hareket eden, nefes alan, bana hakaret eden ve yine de iyi olduğuna inanan şu hayvana bak. Doğruluk, ahlak gibi insan palavrasının etkisi altında kalmış. Başına geleceklerin bilincinde olmasına rağmen yine de tüm bunları savunmak niyetinde. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Onun sizden çok daha iyi bir insan olduğunu düşünüyorum efendim. Sizin dediğiniz gibi onun insanca palavraları erkekliği ve asaleti oluştur. Sizin böyle palavralarınız, düşleriniz ve idealleriniz yok. Yoksul bir insansınız siz. Çok doğru hanım Benim inandığım tek şey çıkardır. Yaşamın sürmesini sağlayan da budur. Yonsan öldüğü zaman kül ve toz haline geldiğinde... ...külün ve tozun sahip olacağı asaletten daha fazla bir şey kalmayacak ortada. Ama ben hala yaşayacağım. Ne yapacağımı biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. İşte şimdi yaşamanın ve hala kükreyebilmenin bana verdiği imtiyazı kullanıp... ...asaletin ne olduğunu sana göstereceğim. Seyret. Aa! aa! Deniz kurdağı eserin üçüncü bölümünü dinlediniz. Dördüncü bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız. Aman Allah'ım, Johnson, ne hale getirmişler seni? Arkadaşlar yardım edin de yaralarını saralım Luis, Anderson, Harrison sizler insan değil misiniz? Bugün Johnson'un başına gelenler yarın sizin de başınıza gelebilir Koltak tavşanlar gibi davranmayın da yardım edin bana Kusura bakma George ama ona yardım ederek Johnson'un durumuna düşmek istemem Ne var? Niye toplandınız buraya? Ne oluyor? Ne olacak? Cenaze haline getirdiğin Johnson'u diriltmeye çalışıyorum Johnson kurallara karşı geldi ve cezasını gördü kim bana ve kurallara karşı gelirse sonu onun gibi olur. Hadi defolun şimdi buradan. Allah belanı versin Kurt Lersen. Senin gibi korkak, katil, pis bir domuzu ancak cehennem patlar. George, yapma sus. Hayır susmayacağım. Lersen sen ilkel, vahşi, pis herifin tekisin. Ne istedin zavallı adamdan? Neden beni öldürmüyorsun he? Bunu yapabilirsin. Korkmuyorum senden. Gel öldür beni. George, Allah aşkına yapma. Kimse kurutlar seninle başa çıkamaz Namussuz herif yaşayıp senin avucunda sürünmektense Ölüp senden kurtulmak daha iyi Hadi gel korkak öldür beni Öldür beni Öldür beni Sen neler söylediğinin farkında mısın Aptal Kapa Aşkan. çeneni haşlı başı Ne biçim konuşmak bu İnsan kaptanıyla böyle <gülüyor> Sana oh. sus demedim oh. pis yağcı oh. Al bakalım Oh. oh. oh. gel <gülüyor> Zaten olan biten her şeyi sen anlatmıyor anlatmıyorum musun kapdanı ha? seni. Johnson'un intikamını senden alacağım. Kıvırcacağım seni. Sana günümü göstereceğim. Al canım. Yardım al. Al. Al. <gülüyor> al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Bu dünyadan daha eksilir. George bırak şu adamı gel. Johnson kamerasına götürüp yaralarını saralım bırak. Johnson nasılsın dostum? Çok kötüyüm George. Bütün kemiklerimin kırıldığını hissediyorum. O bir hayvan. Yaşamam bile olağanüstü bir şey Keşke yeterince güçlü olsaydım da Size yardım edebilseydim Bay Johnson Ama nasıl dövüştüğünü bile bilmem ah, Sağ olun bu. Kapt Kaptanın öfkesini Benden alıp kendine çekmek için Onu hakaret etmem bile yeterdi dostum Bugün geberteceğim o hayvanı Yemin ederim ki geberteceğim Bunu Bunu senden fazla ben istiyorum George Ama, ama o çok güçlü İnanılmaz bir kuvvete sahip bunu alt etmenin tek yolu... ...herkesin ona saldırmasıyla mümkün olabilir ancak. Aşçı başı Thomas Magritch yediği feci dayak sonrası... ...üç gün kamerasından dışarı çıkamadı. Bu süre içinde mutfağa tek başıma ben baktım. Evet yanlış duymadınız. Londra'da hizmetçiler, uşaklar arasında yaşayan ben... ...Humphrey Fan Weyden... ...şimdi bir gemi dolusu vahşi ve yiyecek pişirip... ...hizmet ediyordu. Hayatımda yediğim en temiz... ...en güzel yemek bugünküydü Hımbal. Ersin doğru söylüyor. Açıbaşı'nın yaptığı yemekler pis kokuyor. Bahse girelim. San Francisco'dan ayrıldığından beri... ...bir kez olsun gömleğini değiştirmemiştir. Değiştirmediğini çok iyi biliyorum. Üstelik o gömlekle de yatıp kalkıyordu namussuz. Evet öyle. Bir kez olsun çıkardığını görmedim. Dua edelim de yaralarının iyileşmesi uzun sürsün. ...yoksa yeniden ahçıbaşılığa başlar ha? <gülüyor> ne yazık ki... ...kaptan ona iyileşmesi için üç gün izin verdi. Üç gün sonra yine mutfakta olacak. Kahrolu sıca Keşke ölseyin de kurtulsaydık ondan. Sana son kez söylüyorum ahçıbaşı. Pisliğe son artık. Gömleğini de sık sık değiştir. Yoksa gemiden atarım seni anlıyor musun? <gülüyor> kaptan... Ne olur birkaç gün daha izin ver bana Yediğim dayaktan ayakta duracak halim kalmadı Hayır izin, izin yok Öleceksen de böyle öl Nefret ediyorum Nefret ediyorum Şimdi nefret ediyorsun Bay Megliç Beni hor körenden Beni aşağılayanlardan Hiç şansım olmadı hayatta Beni okula gönderecek Aç karnımı doyuracak İşte bak böyle Burnumu silecek kimsem yoktu Kimse hayatta benim için bir şey yapmadı Aldırma Bay Megviç Üzme kendini Daha yaşayacak çok yıllarda Seni mutlu edebilecek bir şeyler mutlaka yaparsın Acı çekmek için doğmuşum ben Etraftaki bütün insanlardan Daha çok acı çektim bütün hayatım hastanelerde geçti Havanada, New Orleans'ta ateşler içinde yattım Barbados'ta ise az Ol ölüyordum da çiçeğe yakalandım Şangay'da iki bacağımı kırdım Alaska'da zatüre oldum San Francisco'da üç kaburgamı kırdım Şimdi de yine kaburgalarım kırık çok geçmeden kan kusmaya başlayacağım Tamam Bay Mirage kes artık ağlamayı Kaptan mutfağa gelip seni böyle görürse Johnson'a yaptığının daha fazlasını yapar Peki Johnson nasıl Onun durumu benden daha kötüymüş diye duydum ha? He? Kötüydü Henüz iyileşti sayılmasın Buna rağmen kaptan onu dümene verdi Zavallı Johnson ağrılar acılar içinde ayakta durmaya çalışıyor Hey Hımbıl Kaptan seni kamerasına çağırıyor Neden ne oldu ki Yine baş ağrısı tutmuş Hemen senin gelmeni istedi Tamam bay Hersin, geliyorum. Başarım. Başarım. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Sizin için ne yapabilirim ha. bilmiyorum kaptan. Kullandığınız bir hap varsa vereyim. Yap. Ha. Hapın canı cehennem anı bul. ve boyluma masaj yap. Belki ağrıyi affletebilir. Peki efendim. Bana kalırsa oh. en yakın limanı bir doktora görün. Başınıza bu kadar sık ağrması iyi değil. Ah doktorların da canı cehenneme. Onlar ne onlar baş ağrısından. Bu bildiğin ağrılardan değil. Bıçakla beynimi oyuyorlar sanki. Ah, biraz daha, biraz daha sert masaj yap. Neden gelini yapıyorum efendim? Ben ne zaman bitiyor Louis Biraz sonra Herisini alacak nöbeti benden Bütün bu olanlara ne diyorsun Humble Söyleyecek laf bulamıyorum Louis Taş devri dönemi gibi Herkes herkesle kavga ediyor birbirini yiyor Kötü çok kötü Bu hiçbir şey değil Daha çok kötü şeyler de olacak hissediyorum bunu Uzun süredir içimde bir his var Yakında çok kötü şeyler olacak Sence önce kim ölecek İlk giden muhakkak ki ben olmayacağım Gelecek sene bu zamanlar Diğer tayfalar denizdeyken ben yaşlı anamı göreceğim Merhaba Luis. Gümen nübetini almaya geldim. Peki Eris'in. Rotayı biliyorsun. İyi geceler. İyi geceler. Sen neden uyumadın ondan? Bilmiyorum. Uyku tutmadı Bay Eris'in. Gemi hayatına alışamadın galiba. Oysa kaç aydır buradasın? Altı ayı geçti. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? On sekiz yaşındayken İsveç'ten ayrıldım. Şimdi ise otuz sekiz yaşındayım. Yirmi yıldır gemicilik yapıyorsunuz. Hiç evinizi uğramadınız mı? Hayır. Birkaç yıl önce Şili'de kendi köyümde biriyle karşılaşmıştım. Ee, Annemin sağ olduğunu öğrendim o zaman. Peki en son ne zaman mektup yazdınız? En son ne zaman mektup yazdım? Ee, sanırım on yıl oldu. Madagaskar'da küçük bir limandan posalamıştım. Her yıl eve gitmeye niyetleniyorum. O zaman da yazmaya gerek kalmıyor. Ama her yıl bir şey çıktı ya bir türlü gidemedim. Neyse. San Francisco'da paramı alınca Liverpool'a giden bir gemiye biner giderim. Annem de çalışmak zorunda kalmıyor. Anneniz çalışıyor mu? Kaç yaşında ki? 70 civarında oldu. Bizim ülkemizde insanlar doğdukları andan ölecekleri güne dek çalışırlar Onun için uzun yaşarız biz Ben de yüz yaşına kadar yaşayacağım Umarım yaşarsınız Bay Harrison <Gülüyor> Gidip uyumayı diyebilirim İyi geceler size İyi geceler Şu deniziler inanılmaz insanlar Adam 20 yıldır annesini görmüyor Ötekiler de eminim herisin gibidir Böyle yaşamayı nasıl tahmin ediyorlar bilmiyorum. Aman Allah'ım o da ne Gemiye biri tırmanıyor Evet evet ellerini gördüm Küpeşte tutmuş şimdi de kendini çekiyor Gelinin kafası da çıktı ortaya sıktan bir kafa Şimdi de küpeşte atladı Ne Bu, bu kaptan nersen? Kafasından kan akıyor Kaptan ne oldu size? Bir şey yok kambar. İkinci kaptan nerede? Bilmiyorum efendim. Dümenci. Dümenci. Buyurun kaptan. İkinci kaptanı gördün mü? Görmedim efendim. Kahrola sıca. Kaptan neler oluyor söyler misiniz? Üstünüz başınız sınıf sıklam. Kafanızdan kan akıyor. Birileri size mi saldırdı yoksa? Benimle gelin bu. Nereye gidiyoruz? Başka maraya. Kayfaların ve avcıların yatığı yere. Burası çok karanlık ben hiçbir şey göremiyorum Elin dikmeni yak Yatakları kontrol ederim Neyi öğrenmek istiyorsunuz efendim Yeni yatanlarla uyuyor gibi yapıp Uyumayanları hmm. Bu Clive Horultusundan saatler önce yattığı anlaşılıyor ee, Bu ofti ofti Bu da mışıl mışıl uyuyor Takip et beni Ambul Ranzo'nun üstündeki George Altındaki de Johnson Onlar da uyuyorlar Kontrol edeceğim ve ne yüzde ne doğru tut. Bir penerimi yere düşürdü kaptan. Ne oluyor? Kanalıkta kaldık. Tam zamanı. Atlayın şunun üstüne ay, arkadaşlar. Durun şunları. Dur, aman adam. Kaptanı öldürecekler. Şu ranzanın altına saklanıyoruz. Kim buraya vur gideceğim. Çabuk vursun çabuk. Şunu bir bıçak bulun. Kafasını kır onun. Beynini dağın. Herkes adım etsin. Yakaladık onu yakaladık onu. Hadi. Bulun. Kaptan. Kaptan. Kaptan'ı üstüne yatır. Katmasına mani olun. Bir bıçak bulup halledelim şunun işini. eşiğini. Sağ olun. Sağ ya da kiler ne oluyor? Nedir bu gürültü Ne olur biri bir bıçak bolsun da işini bitirelim şu herifin Hadi yakalayın Bıramazın. tutuyoruz seni bu Bırakın diyorum. Bırakın diyor. Deva. kaptan kurtuldu benim. Bunu hesabını soracağım sizler alçaklar Hepinizden soracağım. Atıyor. Yakalayın çabuk. Erdivan nere çıkıyor? Kapıyı kapayın. Ah! Helak etme bir şey olmaz. Yok mu kibriti olan? Baş parmağım baş parmağım çıkıyor Tamam tamam ya Karoluz herif Mahlinize bakın hepimizi yaraladı Ben böyle adam görmedim hayatım. yakalamışken nasıl kaşırdık elimizden anlamıyorum Söylemiştim sana <gülüyor> O bir şeytan bir bıçak bulabilseydik şimdi gebermiş olacaktı Hiç olmadı bu iş kaptan Hepimize kalkusturacaktır arkadaşlar Kimi kim olduğunu nereden bilecek ki Aa, O sırada burası kapkaranlık Tabi içimizden birisi konuşmazsa Kimsenin konuşmasına gerek yok Halime bakar bakmaz anlayacaktır İçimizde yaralı bereli olmayan kim var ki? Ben varım. Ne yüzümde ne de vücudumda en ufak bir yara bere yok. Çünkü sen korkundan hiçbir şeye karışmadın Luis Korkarım tabii Siz yarın onun karşısına bir çıkın da O zaman topunuzun halini ben görürüm Ben ne diyeceğimi biliyorum Bir kavga duyduğumu yatağımdan atıldığımı Ve yediğim bir yumruk üstüne kavgaya giriştiğimi söylerim Karanlıkta kim kim olduğunu zaten Kimse kimsenin kim olduğunu anlamaz Rastgele vurduğumu anlatırım olur biter işte Tamam ya biz de öyle söyleriz Evet, evet, öyle, evet. siz de öyle söyleriz. Kapayın çeneni bu kadar çok konuşacağınıza yumruklarınızı iyi konuştursaydınız... ...çoktan hapı yutmuş olurdu o. Neden içinizden biri ben bağırdığımda bir bıçak getirmedi? Sanki kaptan sizi ele geçirdiğinde öldürecekmiş gibi konuşuyorsunuz. Evet. Böyle bir şey yapmayacağını çok iyi biliyorsunuz. Yapamaz bunu. Bu da bizden başka tayfa yok. Johnson doğru söylüyor. Kurtlar senin sizlere ihtiyacı var. Eğer siz olmazsanız gemiyi kim yürütecek? Asıl her şey benimle Johnson'un başına gelecek. Hadi şimdi hepiniz yatağınıza gelip çenenizi kapayın. Biraz uyumak istiyorum. Peki peki. Belki bizi öldürmez ama... ...bundan böyle ondan çekeceğimiz var. Evet. Ee, hey Hımbıl! Kaptan seni istiyor! Bajuna bağırma Ersin! Hımbıl burada değil. Hayır buradayım. Şuna tamam. bak yatağın bak. altındaymış. G Geliyorum ben. Aa, dur bakalım dur bakalım, Hımbıl! Bir yere gitmiyorsun. Serif pis herif. Ranzanın altına saklanıp bizleri dinlersin. Ha? Cansur. Evet bu casus gitmesine izin vermeyin ben arkadaşlar. Şey vermeyelim. Vermeyelim. onu, yakın diyorum bırak. size. Neden bırakıyormuşuz ba Bırak, bak diyorum Bı Bırakın. İnanın ben hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım. Yemin ederim. Yalancı, yalan söylüyorsun. Sen casusun tekisin oğlum. Hımbıl serahsızdır. O da kaptandan, senden ya da benden fazla hoşlanmıyor. Neden casusu kessin ki bize? İçimizde kaptandan en fazla acı çeken o oldu arkadaşlar. Hımbıl'a casus damgası vurmayın. İyi be, öyle olsun. Tamam hımbıl, gidebilirsin. Hadi işe koyul bakalım Ambul efendi Yaralarımız var Anlaşılan bu yolculuk pek parlak geçmeyecek Fena benzetmişler sizi kaptan <gülüyor> Dua edin ki ellerinde bıçak yok Olsaydı <gülüyor> <iş> şimdi ölmüştür <gülüyor> Ama öldüremediler Neredeyse kamerada yatan herkes benim üzerime saldırdı Ucuz kurtuldunuz başka bir Olsaydı çoktan ölürdü Bana saldırdıklarında sen ne yapıyordun? Ama ben kim burada gitmemek için bir yatağın altına saklanmıştı. Aferin aferin Doğru olanı yapmışsın Bana aferin. saldıranların kimler olduğunu görmüşsündür herhalde Hayır görmedim Yatağın altındaydım dedim ya Ama kimler olduğunu biliyorsundur Hayır bilmiyorum görmediğim şeyi nasıl bileyim Cesur değilsin ama akıllı adamsın Bu yönünü takdir ediyorum Ve bu nedenle de Seni hayalete ikinci kaptan olarak tayin ediyorum Ayda 75 beş dolar alacaksın Ayrıca Herkes de sana Bay Van Weyden Diyecek Hımbıl yok artık ne? Bir dakika bir dakika İkinci kaptan Johannes'a ne oldu peki Ne olduğunu hatırlamıyor musun Onu öldürüp köpek balıklarına yem yapmışlardı Az kalsın bu gece Ben de onun peşinden gidecektim Önce güvertede saldırıya uğradım ama değil Ya ama ben ben denizcilikten anlamam bunu biliyorsun. Hiç gerekli değil. Evet, bakın yüksek yerlerde inanın gözüm yok. Şimdiki durumun da yaşantımı yeterince değerli buluyorum. Benim hiçbir tecrübem yok. Önemsiz olmanın da belirli kazançları vardır bence. Bu kahrolası gemide ikinci kaptan olmayacağım. Bu kadar yeter Bay Van Vader. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Deniz kur'da Eser'in dördüncü bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere... ...hoşça kalınız. George, kaptan'ın neden denli biliyorum ama vazgeç bu sevdadan. O resmen bir hayvan, onunla baş edemezsin. Siz iyi bir insansınız Bay Fanday'dan in ama siz bu işe karışmayın lütfen. Biz ölü insanlarız. Kaptan işi bittiği anda öldürecektir bizi. Hey! Sen tembel gel buraya İşte yine hakaretlerine başladı Sana söyledim terseverim Herkes çalışırken sen oturmuş İkinci kaptanla sohbet ediyorsun Öyle saati kaptan Diğer tayfalar gibi dinlenmek bizim de hakkımız. Kapa Johnson Sana sormadım Johnson değil efendim Johnson George Bir gün seni öldüreceğim Bunu biliyorsun değil mi O gün gelsin de bakalım kim kimi öldürecek Göreceğiz kaptan sana gelince Johnson... ...ben senin işini bitirinceye kadar... ...sen yaşamaktan öylesine bıkacaksın ki... ...günün birinde şuracıktan kendini atacaksın. Hey! Mayfon Van Veyden! Veyreid adası göründü! Kaptana söyleyin! Tamam Anderson! <Gülüyor> ne yapacağız kaptan? Adanın yarım ötesinde demirle ve kumsala bir sandalla... ...iki tayfa gönderip boş fırçıları suyla doldu. George ve Johnson'u görevlendirebilir miyim bu iş için? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ambal? Bu iki geri zekalı adaya ayak basar basmaz kaçarlar. Harrison'la Kelly'i gönder. Peki efendim. Hayatımda hiç kimseyi bu kadar öldürmek istemedim. Yemin ediyorum ki bir gün seni öldüreceğim kurtlarsan. Öldüreceğim. Hayır. Biz değil o bize öldürecek George. Çünkü bizden güçlü. Aynı zamanda da akıllı. Geçen gece onu öldürmek istediğimizi biliyor. Başkası olsa intikam almak için bizi öldürürdü. Ama o bunu yapmadı. Çünkü bizi... ...acı çekmenizi istiyor ve bize ölümün kokusunu tattırıyor. Aynı zamanda da size ihtiyacı var. Av sonuna kadar size hakaret edecek. Acı çektirecek ama bitince dediğini yapacak. Biliyorum. O herif için tek değer çıkarlarıdır. Ben gidip sağ solu pas, pas yapıyorum. Sizden bir şey rica edeceğim Baykan Maydun. Eğer bir gün yolunuz San Francisco'ya düşerse... ...orada Matt McCarthy'yi bulur musunuz? Elbette. Kimdir bu sözün ettiğiniz bir şey? Babam olur. ...Fehir Pastanesi'nin arkasında Terzi Atölyesi var. Kolayca bulursun. Kendisine onu üzdüğüm ve yaptıklarım için pişman olduğumu söyleyin. Merak etme George. Un. San Francisco'ya hep beraber gideceğiz. Matt McCarthy'i görmeye gittiğinde de sen de yanında olacaksın. Size inanmak isterdim. Ama bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Çünkü kurtlarsan işimi bitirecektim. Evet. <Gülüyor> Açım yine ağrıyor Dayanamıyorum artık. Kaptan dikkat ederseniz baş sıklaştı. Ha, kafamı duvarlara vurmak istiyorum. Hiçbir şey bana bu baş ağrısı kadar acı vermedi. Ha, başka bir şey daha var. Nedir efendim? Ha, baş birlikte gözlerime de bir şey oluyor geçici körlük gibi her şey bulanıklaşıyor etrafım kararıyor sanki Durumunuz hayli ciddi efendim geçenlerde <gülüyor> de söylemiştim en yakın yuvana orayı bir doktora görünmelisiniz <gülüyor> Ah bitmeden olmasın bu. Ah afelersin ağzım alışmış Bayfan bye hanwaydin diyecektim Ah, ah. Japon kıyılarına varıncaya kadar yüzlerce ayı balığı öldürdüler. Şehirlerdeki kadınların narin omuzlarını süsleyebilmeleri için yüzdüğümüz derilerini tuzladık. Kadınların hatırı için yapılan bir katliamdı bu. Bir gün içinde güverte ayı balığı cesetleri dolmuş kanlardan kayganlaşmıştı. Tayfalar, avcılar, kasaplar gibi işlerini görüyorlar. Kollarını sıvayıp öldürdükleri bu güzel deniz yaratıklarının derilerini yüzüyorlardı. Benim görevim bütün bu işleri denetleyip ayı balığı derilerine hesabını tutmaktı. Ruhum ve midem buna karşı geliyordu ama yine de bir bakıma bu kadar çok adamı idare etmek benim için iyiydi. Yönetme yeteneğim gelişiyordu. Sertleştiğimin, katılaştığımın farkındaydım. Korkak, asilzade, beyaz eldivenli, entelektüel Van Veyden yavaş yavaş yok oluyor. Bütün sandallar ayı balığı avına gittiler mi Bay Van Gittiler kaptan. Endişeli gibi bir haliniz var ne ya bu? gittikçe düşüyor Doğuda gök kararıyor Görüyor musun? Evet görüyorum bu ne anlama geliyor? Fırtına kopacak Eğer sandallar fırtınadan önce hayalete dönmezse çok sayıda raza boş kalır Hava çok güzel kaptan Bu havada fırtınanın çıkacağını hiç sanmıyorum <gülüyor> Senin sanmaman normal Çünkü sen denizli değilsin Göreceksin birkaç saate kadar korkunç bir fırtına patlayacak Ya ama öyle bir fırtına çıkarsa hayalet sağlam kalır mı? Bilmiyorum Olduğumuz yerde zıplayıp duracağız Yukarı çıkıp üst yelkenleri gevşetsen iyi olur Ama eğer kutuna patlarsa sizden ve aşçıbaşı üç kişiyiz Olsun Önce elimizden geleni yapar Direkler parçalanmadan sandallara doğru gideriz Hey aşçıbaşı Serseb herif neredesin Ya mutfaktayım kaptan Bulaşıkları bitirince güverteye gel sana ihtiyacım olacak Fırtına şiddetlendi kaptan. Doğudan geliyor. Başlı başı şu palangayı boşla ve alatın ucunu öbür tarafa geçir. Eğer biri yanlışlık yaparsan bu senin yapacağın son yanlış olur tamam mı? Merak etmeyin kaptan. Han sen de üst yerkenleri açmak için yukarı tırman. Elinden geldiğince çabuk ol. Eğer aşlı başı yeteri kadar çabuk davranmıyorsa onu alnının ortasından vur. Baş üstüne kaptan. Bay Muglich kaptanın emrine duydunuz iş başına. Rüzgarı yandan almalıyız. Duyduğum son silah seslerine göre sandallar Güney'de olmalı. Ben dümene geçiyorum. Fırtına şiddetini giderek artırıyor kaptan. İyi ki yerkenleri zamanında açmışız bu. Yüzmüle etrafa bak. Bakalım sandalları görebilecek misin? Bir şey görebiliyor musun? Hayır efendim bu dev dalgalardan sandalların kurtulabileceğini sanmıyorum. Sen yine de gözünü dürbünden ayırma. Gördüm kaptan sandallardan birini gördüm. Bir bakıyor bir çıkıyor. İçinde üç kişi var. Tamam sakin ol. Sandallı hemen gemiye çıkarmamız lazım. Rüzgarım arkama alıp bir an önce onlara ulaşacağım. Umarım yapabiliriz. Dev bir dalga sandalı yuttu kaptan. Denize düştüler öldüler. Hayır ...tam belki de ortaya çıktı. Aa! Ya, ne oldu Hımbul? Kahrolası Hımbul cevap ver sen ne oldu? Dalga, dalga üstüme geldi efendim. Az kalsın denize düşüyordum. Tamam uzatma, düşmemişsin işte. İmdat! Tayfalar imdat istiyor efendim. Reddesinler, geliyoruz işe. 3-5 metre kaldı aramızda. Kapayın çenenizi. Şimdi kurtaracağım sizleri geri zekalılar! Bu sesi de nereden geliyor kaptan? Nereden olacak? Gemiden geliyor! Dalgalar hayaletin gövdesini zorluyor! Oradan ikiye ayrılmaz takıyı! Kaptan! Kaptan! Ya kembezleri yırtıldı! Ah, bir bu eksikti! Tumbul! Kandam nerede? Görebiliyor musun? Tamam! Yanlarına yaklaştık kaptan! Ay. Kafayı çenerize! Geldik işte, longaları açacağım, sonra da kancalıyı yaz. Yukarıya çekiyoruz. Hayvan, Leyden, siz türbünle diyen sandallara bakın. Onları da kurtarmamız lazım. Ben böyle deniz görmedim. Biraz daha geçiktiğiniz, köpek balıkları yemem. Evet, evet. <gülüyor> Kafayın çenenizi, kurtuldunuz işte. Kaptan, bir sandal daha gördüm, alabora olmuş. Ama tayfalar yıkayı atılmışlar. Tamam, şimdi onlardagiler alırız. Bir tane daha, o da alabora olmuş. Ne tayfalar? Göremiyorum, ne sandalın üstünde ne de denizde kimse yok. Önemli olan sandal, onu da alacağız. Yapma kaptan, <gülüyor> madem tayfalar yok sandalı boş ver. <gülüyor> iyice azdı, gemimiz de alabora olabilir. <gülüyor> Hiçbir fırtına beni teklemden ayıramaz. Denizlerin dibinden esse bile... Ertesi gününe kadar devam etti. Sonra birden sakinleşti. Her şey süt limanı oldu. Dört sandal kurtarmıştı. İkisi kayıptı. Bir sonraki gün iki sandalımızı daha tayfalarıyla birlikte bulduk. Ama bu arada üç tayfa denizin karanlıklarında kaybolmuştu. Kaptan Kurt Lersen her zaman olduğu gibi kaybolan sandallarının bulunduğuna sevinmiş. Kaybolan üç tayfa için onlar zaten gerizekalı deyip ayı balığı avına devam etmişti. Ve yine katliam başlamıştı. Hem de ne katliam. Kaptanın şansına bu kez bir ayı balığı sürüsünün içine girmiş... ...ve neredeyse yüzlercesi öldürülmüş... ...derileri yüzülmüştü. Belki inanmayacaksınız ama... ...deri yüzücülerden biri de bendim. Bay Panwayden... ...sizinle biraz konuşabilir miyim? Elbette George bir şey Kıyıdan ne kadar uzakta olduğumuzu ve... Yokohama'nın hangi tarafta olduğunu söyleyebilir misiniz? Yok olmak kuzeybatımıza kalıyor. Fıdan'dan en fazla 500 mil açtık. Teşekkür ederim Bay Flanagan. George, yoksa aklıma gelen şeyi mi yapacaksınız? Deneyeceğiz efendim. Johnson ve ben kaptan tarafından öldürülmek istemiyoruz. Şansınız bol olsun dostum. Umarım kurtulmayı başarırsınız. Sandal yok, yok mu? Yok da ne demek saçsam benim? Dört ve cansın da yok. Anlamadım. Ağzınızdan çıkarıp kulağınız duyuyor mu ha? Katan, aynı zamanda deniz torbaları, su kapları ve yiyecek kutuları da yok. Kahrolasıcalar, akılları sıra kaçacaklarını sanıyorlar. Yelkenleri açtırın. Rotamız kuzey batır. Hendüzün, hendüzün, siz de direklere çıkıp türbülle denizi araştırın. O iki geri zekalıyı buluncaya kadar hiç kimse ne yemek yiyecek, ne de uyuyacak. Çabuk, çabuk. Tamam, tamam, tamam kaptan. Tamam, tamam, tamam. Hey, kaptan'a haber verip ileride bir sandal var. Tamam, sandal var. Aman Allahım sakın bunlar George ve John'la olmasın. Kaptan ikisini de acımadan öldürür. Hani nerede sandal? Yüz metre ilerimizde efendim Çabuk dümeni o tarafa kır Umarım üç gün önce kaçan George da Yoğun sondur Onları ele geçirmekten başka hiçbir arzum yok Sandaldakiler başkaları kaptan Başkaları da ne demek gerizekalı örüm Tanımadığım beş kişi efendim Vay canına Birisi de kadın ne? Kadın mı Arkadaşlar <Gülürür> duydunuz mu Hayalete bir kadın geliyor <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah Allah hey, well Allah <Gülüyor> Ne diyorsun bu işe Bay Tayfaların sevin çığlıklarına bakacak olursa bu iş benim hiç hoşuma gitmedi kaptan. Smoke, Anderson, Harrison çabuk sandaldakileri gemiye alın. Bay siz de sandaldaki bayanı boş kameralardan birine götürüp rahat etmesini sağlayın. Söyle buyurun bayan. Bu kamerayı size tahsis ettik. Her şey için teşekkür ederim bay... Van Veyden. Bu gemin ikinci kaptanıyım bayan. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum bay Veyden. Başınıza neler geldi anlatılır mısınız? San Francisco'dan Yokohama'ya giden bir gemiye bindik. Yolda fırtınaya yakalandık. Gemi dalgalara dayanamayarak parçalandı. Allah'tan biz beş kişi bir filika'ya binip kurtulduk. Yokohama limanına çok yakınmışız. Herhalde akşama kadar orada oluruz değil mi? Şey eğer bizimkinden başka bir kaptan olsaydı akşama orada olurdu evet Ama bizim kaptanımız biraz garip bir adamdır. Sizden her şeye karşı hazırlıklı olmanızı rica edeceğim Korkarım söylediklerinizden bir şey anlamadım Bay Veydin Kaptanınız için garip derken neyi kastettiniz? Daha açık söyler misiniz? Ee, olabilecek en kötü şeye karşı sizi hazırlamak istedim Bu adam, bu kaptan insan onun ne yapacağını hiçbir zaman bilemez Hey! Hey! Bir sandal! Bir sandal mı Ne oldu Bay Waden birden sarardınız Şey siz istirahat edin benim hemen güverteye çıkmam gerekiyor Ne var ne oldu İleride bir sandal var Sanırım Johnson var içinde Keşke onları görmeseydiniz Bay Henderson Bu neyi değiştirir ki Bana kalırsa onlar hiçbir zaman karaya ulaşamazlardı Neden o Babaya baksanıza Fırtına yine önüne geleni silip süpürüyor Onları gördüğün için şanslılar Yoksa alabora olup batarlardı Hah işte kaptan geliyor Az önce kurtardıklarımızın Üçü yağ tüccarı biri de mühendis Önce itiraz ettiler ama sonra Tayfa olmayı kabul ettiler Eee kadından ne haber Bay Farnway'den Kamerasında dinleniyor Peki adı ne Bilmiyorum Evli miymiş bekar mıymış Size bir şey bilmediğimi söyledim Tamam tamam Kaptan Sandaldakileri görebiliyorum Bunlar George'la bizim Johnson Yani ikinci kaptanımız Bay Van Veyden'in sevgili dostları Onlara ne yapacaksınız kaptan Bilmiyorum Yeni gelenlerle birlikte yeteri kadar tayfamız oldu Neden onlara karşı tavrınızı değiştirmiyorsunuz Onları gemiye alıp iyi davranın Bütün bunları yapmaya onlara siz zorladınız zaten Ben mi? Evet siz Size ihtar ediyorum kurtlarsan eğer bu davalları kötü davranmaya devam ederseniz, hayatı nedenle çok sevdiğimi unutup sizi öldürmeye kalkışabilirim. Bravo bravo, beni gururlandırıyorsun Humble. Artık adam oldun, bize benzemeye başladın. <gülüyor> Söz vermeye inanır mısın? Elbette. Öyleyse seninle bir anlaşma yapalım. Eğer ben sana George'la Johnson'a dokunmayacağım sözü verirsem, sen de beni öldürmeye kalkmaktan vazgeçer misin ha? Ciddi mi söylüyorsun? ...elbette. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Dümenci! Evet kaptan! Kaçakların peşini bırakıyoruz! Rota Kuzeybatı! Yani George ve gemiye almayacak mıyız kaptan? Emrimi duymadın mı gerizekalı? Artık onlarla işim yok! Rota Kuzeybatı! Başüstüne efendim! Hayır! Bunu yapamazsınız! O ikisini hırçın dalgalara bırakamazsınız! O küçücük sandallı asla karaya varamazlar! Bana söz vermişsiniz! Bay Van Veyden. Size söz verdiğim zaman onları gemiye almayı düşünmüyordum. Üstelik onlara elimi bile sürmediğimi kabul etmelisin. Sen, sen hayvanın tekisin kurtlarsan. Umarım bir gün köpek balıkları parçalar seni. Gömülecek cesedin bile kalmaz. Johnson. <Gülüyor> <Gülüyor> George ve Johnson için dua etmekten başka yapılacak bir şey kalmadı. Bu denizde o küçük tekneyle bir mil bile gidemezler. Deniz Kurdağı Eser'in beşinci bölümünü dinlediniz. Altıncı bölümde buluşmak üzere... ...hoşça kalınız. bizi <Gülüyor> nasıl buldunuz Bayan Brewster. Aç kalmaktan iyidir kaptan. Yokovamaya ne zaman varacağız? Hımm... Eğer av mevsimi erken biterse 3-4 ay sonra orada olabiliriz. Ne? İyi ama ben yok olmaya sadece bir günlük mesafede olduğumuzu sanıyordum. Bu ee, yaptığınız doğru bir şey değil. Şey bu meseleyi ikinci kaptanım Bay Farnway'den konuşmalısınız bayan. Kendisi doğrular ve yanlışlar üzerine bir otoritedir. Burada bizimle kalmanız sizin için bir talihsizlik olabilir ama bizim için oldukça iyi bir talih. Siz ne düşünüyorsunuz Bay Farnway'den? Birkaç ay içinde yapacak önemli bir işiniz varsa gerçekten büyük bir talihsizlik bu. Ama anladığım kadarıyla Japonya'ya sağlığınız için gidiyormuşsunuz. Sağlığınızın hayaletten başka hiçbir yerde düzenemeyeceğini sizi temin edebilirim. <gülüyor> vay, vay Fanway'den. Bu konuda oldukça bilgi sahibidir. <gülüyor> Onu gemiye ilk çıktığında görseydiniz hele... ...insanlığın kendisine acıyacağı ve utanacağı bir durumdaydı. Öyle değil mi aşı başı, <gülüyor> Evet, öyle. öyle. <gülüyor> Patates soyup bulaşık yıkayarak kendini geliştirdi... Öyle değil mi başı? Evet efendim <gülüyor> Ona bir de şimdi bakın Gemiye geldiğinde sizden farklı değildi bayan Üstelik kendi bacakları üstünde durmasını da öğrendi Belki ona bakınca bunu anlamıyorsunuzdur ama Geldiğinde ayakta durmasını bile beceremiyordun <gülüyor> Bacaklarımın üstünde durmasını öğrenmiş olabilirim Ama onlarla başkalarını da ezmeyi öğrenmem gerek Değil mi kaptan? Öyleyse eğitimin yarım kalmış ee, Bayan hayalette ...biz çok konuk severizdir. Konuklarımızı kendi evlerindeymiş gibi hissettirmek için... ...elimizden geleni yaparız, değil mi Bay Funway'den? Evet. Patates soydurup bulaşık yıkatmak gibi. Tabii onların boyunlarını sıkmaktan söz etmezsek. <Gülüyor> Kaptan, belki geçmekte olan bir gemiye beni verebilirsiniz. Ee, şey... Üzgünüm bayan ama buralardan ayı balığı gemilerinden başka hiçbir gemi geçmez. Ya ama elbisem hiçbir şeyim yok. Bütün eşyalarım yolculuk yaptığım gemide battı. Ayrıca sizin ve adamlarınızın sürdürdüğü bu yaşantıya alışık olmadığımı anlamanız gerekir. Ee şey ne kadar çabuk alışırsanız o kadar iyi olur. Size kumaş, iğne ve iplik verebilirim. Umarım kendinize bir iki elbise dikmek size zor gelmez. ha? Şey, benim elimden dikiş işleri gelmez. Sanırım siz de Bay Van Veyden gibi Başkalarının size hizmet etmesine Alışkırsınız Yani Sahi siz hayatınızı nasıl kazanırsınız A Anlayamadım Ne demek istiyorsunuz İnsanlar yemek yer Onun için bunu da bir yerden sağlamak zorundadırlar Buradaki insanlar Yaşamlarını sürdürebilmek için ayı balığı vururlar Bay Van Veyden Şimdilik bana yardım ederek ekmeğini kazanıyorum. Peki siz siz ne yaparsınız? Hiç. Heh. Kendinizi siz mi beslersiniz yoksa başkası mı sizi besler? Korkarım şimdiye kadar çoğunlukla beni hep başka biri besledi. Heh. Herhalde yatağınızda başka biri düzeltiyordur. Ee, söyler misiniz Bayan Webster? hiç kendi emeğinizle bir dolar kazandığınız oldu mu? Evet kazandım. Küçük bir kızken beş dakika sessiz durduğum için babamın bana bir dolar verdiğini hatırlıyorum. <gülüyor> Ama bu çok önceleriydi. Şimdi ise senede aşağı yukarı 1800 dolar kazanıyorum. Aa, 1800 maaş mı başına. yoksa parça başına mı alıyorsunuz ha? Parça başına. 1800 dolar. Ayda 150 dolar eder. Ne iş yaptığını sorabilir miyim? Ürettiğiniz nedir? Ne gibi aletlere ve... ...maddelere ihtiyacınız vardı? ve mürekkep. Ha, evet bir de daktilaya. Bir dakika bir dakika. Siz yoksa şair Maud Braveston'sınız. Evet neden sordunuz? <gülüyor> bir zamanlar sizin bir kitabınızla ilgili bir yazı yazdım hatırlıyorum. Yoksa siz... ...siz... ...Hemfrey von Waden misiniz? Atlantik gazetesi yazarlarından ve romancı. Ta kendisi. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum Bay Waden. O yazıyı hatırlıyorum. Çok çok güzel bir yazıydı. Daha işte değil. ...daha güzelini yazabilirdim. Ünlü eleştirmen İngiliz Edebiyatı'nda... ...kadınlar tarafından yazılan en büyük dört şiir arasında... ...sizin de almıştı. İnanamıyorum. Mount Brewster'la aynı gemide olduğuma hala inanamıyorum. <gülüyor> ben de Hemfrey Wilde Hayden'la... ...aynı gemide olduğuma inanamıyorum. Burada bulunmanızın sebebi... denize ilgili bir roman çalışması mı yoksa? Hayır hayır. Burada bulunmam tıpkı sizin gibi... ...benim de bindiğim geminin batması sonucu. <gülüyor> Şu hale bakın... Gemimde kimleri konuk ediyormuşum mer? <gülüyor> Yemekleriniz bittiyse tabakları toplayabilir miyim? Bir dakika aşçıbaşı Sana ithar etmeme rağmen yine aynı pis gömleği giyiyorsun ve leş gibi de kokuyorsun Cezanı çekeceksin <gülüyor> Bay Anderson! Bayanısın! Bu pis herifi alıp güverteye çıkarın ...ve beline ip bağlayarak denize sarkılırın... Hayır hayır hayır hayır... lütfen yapmayın kaptan ben denizden korkarım biliyorsunuz... ayrıca denizin içi köpek balıklarıyla dolu... Parçalarlar seni de kurtuluruz... Hayır yapmayın... Götürün bu herifi... Hayır Ben güverteye çıkıyorum... Hayır yapmayı, yapmayın, ayy, bayyol, yapmayın. Ayy, bayyol, bayyol, bayyol. çocuklar... ...abbedin tamam hemen yıkaracağım... ...yapmayın diyorum... Ayy, bayyol. Ayy, bayyol, bayyol. Ayy, ...yapmayın Aman Allah'ım... ...gömleğini değiştirmedi diye bir insana böyle ceza verilir mi Bay Baden... Eğer kaplanın adı kurtlarsa olursa veririr dayanıya bastırırım. Ama ama çok korkunç bir şey, çok ilkel bir davranış. Nasıl bir gemiye düştüğünü şimdi daha iyi anlıyorum. Hayır, hayır yalvarırım yapmayın. İmdat. <gülüyor> Kaptan! Kaptan yalvarıyorum yukarı çekin beni söz veriyorum. Bir daha bu köpeği yıkıyor giymeyeceğim. Kapa ne çeneni aşı kapı. başı! Kaldırın suya! Ah, Kaldırın! Yok! <gülüyor> Yok! Çekin! Ah! Boğuluyorum! Boğuluyorum! ...boğuluyordum Tanrı aşkına... ...boğuluyordum yapmayın. ...kaldırın... Ay, ...yapmayın... ...tövbe ediyorum. bir daha temiz gömlek... ...ooy... <gülüyor> <gülüyor> ...aptan delirdiniz mi aşçıbaşı ölecek... ...hayır... ...sadece biraz deniz suyu ...ama bu bir vahşet... ...aşçıbaşı olmasa bile boğulmanın bütün acılarını çekiyor... ...çekecek elbette... ...çekin... <gülüyor> Oy Ölüyorum Yukarıya alın beni ölüyorum <gülüyor> Aman Allah'ım Bir şeyler yapın Bay Bayton adam ölecek Ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor Bayan Brafter Kaldırın tekrar Nebe <gülüyor> kadar insiz namussuz herif Kaptan yalvarırım <gülüyor> Sözlerimi yanamıyorum Bütün bu olup bitenler bir bahşet Kaptan Kaptan denizde köpek balığı var Buraya doğru geliyor Çabuk çekin! Acele edin! Tamam efendim! Aşkı başını çekelim arkadaşlar! Yoksa köpek balığına yama olacak! Çabuk! Çabuk! Canavar bütün hızıyla geliyor! Çabuk! Yalvarıyorum daha! Köpek balığına yaklaşıyorum! Öreceğim. Yoksa çekip beni yukarı. Tamam, tamam bağırma. Çırpıyorlar işte seni. Ah, Kahrolasınca köpek balığı bizden hızlı çıktı kaptan. Ahçıbaşına saldırıyor. Daha çabuk çekin geri zekallar. Daha çabuk. Ayak bayak bayak bayak. Allah kahvesin köpek balığı ahçıbaşının sol ayağını koparttı. Evet oh, lan oh, oh. çengiz. Ahçıbaşının bir ayağı bir anda yok oldu. Bakmayın bayan bıraktı. Oh, oh, oh. Ahçıbaşını güverteye aldık kaptan. Kaptan durumu oh, oh, oh. çok kötü. Ayak bayak. Köpek balığı, amir da O zamanlı adama bunu nasıl yaparsınız kaptan? Erkek ah, oyunu bu bayan Webster. Ah, ne var ki bu oyunda köpek balığı hesapta yoktu. Ah, ah, Diyebiliriz ki onun kaderi bu. Ah, ah, geberteceğim seni kaptanlarsın. Ben de senin ayağını parçalayacağım oh! Boşuna dişlerini acıtma aşı başı Bacağımı ısırmakla kopartamazsın Bay Van Raiden söyleyin aşı başını revire götürsünler Siz de onlarla gidin ve ayağını iyice sarıp kanamayı durdurun Peki efendim Anderson, Harrison, Smoke Silahlarınızı alın Köpek balığından intikam alacağız Ölü ya da dini onu yakalayıp güverteye çıkarmanızı istiyorum Peki efendim Bay Waden Siz aşçıbaşının tedavisiyle uğraşırken Bay Henderson'la konuştum Beni kurtardığınız gün kameradayken iki kişinin bile bile ölüme bırakıldığını anlattı Evet doğru bayan Emrefsson George ve Johnson O iki kişi bile bile öldürüldü Ve siz buna izin verdiniz? Yapabileceğin fazla bir şey yoktu Bu geminin kaptığını kurtlarsan Ama ona engel olmaya çalıştınız mı? Şey Hayır böyle bir şey yapmadınız Neden yapmadınız? Şunu öğrenmelisiniz ki Bayan Brecht'le bu küçük dünyada daha yeni yaşamaya başladınız. Burada geçerli olan yasaları bilmiyorsunuz. Zamanla siz de buna alışacaksınız. Ben bu değişimi yaşadım. Yaşadım da ne demek? Yani bu adamlar gibi vahşi mi oldunuz siz de? İnsan ne olursa olsun içindeki insani duyguları yitiremez. Ne yapmamı öğütlersiniz? Elime bir bıçak, bir tabanca ya da bir balt alıp bu adamı öldürmemi mi? Hayır, hayır. Böyle bir şey isteyem. Öylese ne yapmadım? Kendimi mi öldürmeliyim? <gülüyor> Bakın o ölüme terk edilen adamlardan biri olan George'la hiç aşırı derecede cesur bir insandı. Diğeri yani Johnson da öyleydi Ama bu cesaretin onlar hiçbir yere olmadığı gibi ölmelerine de sebep oldu Zavallı adamlar Eğer ben de onların yaptığını deneyecek olursam benim de başıma aynı şey gelecektir Bu adam bir canavardır Bayan Dresler Onun vicdanı yoktur Onun için hiçbir şey kutsal ya da korkunç değildir İnançsız bir insandan her türlü kötülük beklenir olmak üzereyken onun sayesinde kurtarıldım Ve onun sayesinde hala yaşıyorum Hiçbir şey yapamam Yapmam Çünkü ben bu canavarın bir kölesiyim Tıpkı sizin de şimdi onun kölesi olduğunuz gibi Hayır hayır Ben asla o adamın kölesi olmayacağım Ama olacaksınız Yaşamak istiyorsanız olmak zorundasınız. Çünkü onunla savaşıp onu yenemeyiz. Hiç mi yenemeyiz? Eğer savaşı kazanmak istiyorsak kurnazlıkla kazanmaya çalışmalıyız. Yani sessiz ve tepkisiz kalarak. Ne yaparsa yapsın ona gülümsemeli, dostça davranmalıyız. Hala bir şey anlayamıyorum. Dediğim gibi yapın. Çok geçmeden haklı olduğumu göreceksiniz. Öyleyse ne yapmalıyım? Bütün cesaretinize rağmen bu adamı sinirlendirmeyin. Ona dostça davranın. Konuşun onunla. Beni şaşırtıyorsunuz Bay Van Veyden. Böyle kaba saba... ...gözünü kan bürümüş bir insanla ne konuşabilirim ki? Edebiyat ve sanat tartışın Ne? Edebiyat ve sanat mı? Evet. Böyle şeylerden hoşlanıyor. Onun oldukça ilginç bir dinleyici ve hiç de aptal olmadığını göreceksiniz. Ve lütfen kendiniz için bu geminin bahşetine tanık olmaktan kaçının. Rolünüzü oynamanız işleri daha da kolaylaştıracak. Yalan söyleyeceğim yani. Konuşmalarımla ve hareketlerine yalan söylememi istiyorsunuz. Beni anlamaya çalışın lütfen. İnsanlar üstüne edindiğiniz tecrübelerin hepsi geçersiz burada. İnsanları gözlerinizle idare etmeyin... ...düşündüklerinizi gözlerinizle açıklamayı tercih ettiğinizi görüyorum. Ama bunu kurtlar senin üstünde denemeyin. Belki bir aslanı yola getirebilirsiniz ama o sadece sizinle alay eder. Evet yapar bunu. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Ben de korkuyorum ama her şey düzelecek bayanlarızdır. İnanın bana her şey düzelecek. Kaptan bize doğru geliyor. ...kaptanı tonumakla her zaman gurur duydum Bayan Bresler... ...belki biraz sert biridir ama iyi yürek... <gülüyor> ...evet ben de sizinle aynı fikirdeyim Bay Mayden... ...o oldukça iyi biri... ...iyi geceler... ...iyi geceler kaptan... ...Bay Van Mayden başına gidip bir bakarsanız iyi olur... ...oldukça huzursuz... ...durmadan yakınıyor durumunda... ...peki efendim... ...ben de gidip yatayım artık... ...oldukça kötü bir gün geçirdim... ...siz kalın Bayan Webster. ...madem şairsiniz... ...bir şiirinizi okuyun bana... <gülüyor> Bir gemi dolusu erkeğin içinde yalnız bir kadını anlatan deniz romanları okumuştum. Ama bu durumu nedenle önemli olduğunu anlamamış olduğumu şimdi biliyorum artık. Halbuki bu konuyu birçok yazar ince ince işlemiştir. İşte ben şimdi bu durumla karşı karşıyayım. Özellikle bu kadının Maude olması durumu daha da önemli bir hale getiriyordu. Eskiden onun eserlerine şimdi ise kendisine hayrandım. Bir Çin porselenini andırıyordu. Onun kırılmasından korkuyordum. Kurtlar senede tam karşıt bir insandı. Birinde olmayan her şey öbüründe de vardı. Biri vahşetin diğeri de uygarlığın bir ürünüydü Ben web Webster'a aşık olmuştum Ve her ne pahasın olursa olsun onu koruyacaktım Kaptan uzakta bir duman var Ne tarafta Tam arkamızda kaptan Sakın Rus kuru bazarı olmasın e, yandır ya. Korkmayın korkmayın, korkmayın. emniyetteyiz Rus kara sularına girmedik. Gelen olsa olsa kardeşim ölüm Larsen'in Makedonyası'dır. Eğer öyleyse başınızın belaya gireceğine dair bir 10 bahse girerim. Ha hayır hayır teşekkür ederim. Para kaybetmek önemli değil ama başımın belaya girmesini de istemem. Kardeşinizle bir araya geldiğiniz zaman iyi geçindiğinizi söylememek. <gülüyor> o gemiyi şimdi daha iyi görüyorum kaptan. Kaptan haklıymışsınız. Gelen geminin adı Makedonya. Söylemiştim size. Bela geliyor. Başımıza geleceğinden emin olduğunuz o bela nedir kaptanlarse? Ne bekliyordunuz? Gemiye çıkıp boğazımızı kesecekler, değil mi? E, onun gibi bir şey. Ayı balığı avcıları benim için öylesine yeni ve garipler ki. Onlardan her şeyi beklemeye hazırım. Hmm. Demek öyle. Çok doğru. Çok doğru. Ama hatanız başımıza geleceklerin en kötüsünü tahmin etmemek oldu. Neden? Boğazımızı kesmelerinden daha kötü ne olabilir ki? Paralarımızı çalmaları İnsanlar bugün o haldeler ki Yaşama kapasiteleri sahip oldukları paralarla belirleniyor Benim paramı çalmaları hiç de önemli değil Halbuki benim paramı çalmakla yaşama hakkımı da çalmış olurlar Çünkü onlar paramı çalmakla ekmeğimi, etimi, yağımı çalıyorlar demektir Böylelikle de hayatımı tehlikeye sokuyorlar Bugün etrafta bedava çorba dağıtan yerler yok Bu yüzden de ceplerinde paraları olmayan insanlar ölüyorlar ama o gemidekilerin sizin paranızı çalma niyetinde olduklarını nereden biliyorsunuz? Bekleyin görürsünüz Bayan Webster. Kaptan! Makedonya uzakta demir attı ve avcı sandallarını aşağıya indirmeye başladı Kahroltun! Bizim beş kayığımıza karşılık onların on dört sandalı var İşte Bayan Webster. Görüyor musunuz? Paramı çalacaklar derken yalan söylemiyordum Bakın bizim avlayacağımız ayı balığı sürüsünü önlerine katıp Az ileride kendileri alacaklar. Alçak herifler bunu hep yapıyor Kaptan! Bizim sandallar geri dönüyor. Gördün mü? Ne <gülüyor> Sayfalarınız neden bu kadar kızdı kaptan? Siz Siz duygusal bir insansınız bayan Webster. Tıpkı Bay Fanveyden gibi. Bu insanlar arzuları yerine gelmediği için küfür ediyorlar. Nedir bu arzular? İyi bir yemek, yumuşak yataklar, kadınlar, içki. İşte bu insanların arzuları, idealleri bunlardır. Onların paralarına el atmak, onların ruhlarına el atmak demektir. ...ama siz hiç paranızı el atılmış gibi davranmıyorsunuz. Tersine! Ben onlardan çok daha öfkeliyim Bayan Wester. Çünkü benim hem para çantama... ...hem de ruhuma el atıldı. Anlayamadım. Bugünkü Londra piyasasının fiyatlarıyla düşünürsek, ...eğer Makedonya araya girmeseydi... ...hayalet 1500 dolar değerinde bir deri elde ederdi. Yine de öyle sakin konuşuyorsunuz ki. <Gülüyor> Ama ben kendimi hiç de sakin hissetmiyorum. Beni soyan o herifi öldürebilirim. Ve o herif benim kardeşim. Kaptan ne yapacağız? Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Sandallarımızı gemiye alın. Pes edecek değiliz. Denizin bütün ayı balıklarını kardeşime bırakacak kadar korkak değilim. Bu gece düşürüp bir plan yapayım. Yarın onların hakkından geliriz. Ben aşçıbaşı'nın başının yanına gidip ayağına bakayım nasıl olmuş. Durumu nasıl o herifin? Berbat. Ama her şeye rağmen yaşaması ve hayata dört el esrar olması beni çok şaşırtıyor. Heh, neden şaşırsın ki? Hala bir ayağı daha var. Deniz kurdu atlı eserin altıncı bölümünü dinlediniz. 7 bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Ayağınız nasıl oldu Bay Miliç? Vücudumda ayak mı kaldı soruyorsunuz Bay Waden. İkinci ayağınızı unutmayın. Onunla yaşayabilirsiniz. Niye ya köpek balığının götürdüğü öbür ayağım ne olacak? Onun için yapılacak bir şey yok artık. Ayrıca takma bir ayakla geminin mutfağında bir uçtan öbür uca dolaşabilirsin. Artık harika takma Hı. ayaklar yapıyorlar. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum ama onun geberdiğini görünceye dek bir günümü bile rahat geçirmeyeceğim. Kaptan de mi söz ediyorsunuz? <Gülüyor> Benim kadar uzun yaşayamaz o. Yaşamaya da hakkı yok zaten. Nasıl olsa bir gün ölecek. Ben de bugünün çabuk gelmesi için dua edeceğim. Durum nasıl Bay Van Whalen? Hava yeterince açık Batıdan hafif bir rüzgar esiyor ama kuvvetleneceğe benzer Tabi eğer Luis doğru tahmin ettiyse Herhangi bir sis belirtisi var mı? Kuzey ve kuzeybatıda bir yoğunluk var Ya Makedonya'dan ne haber? Görünürlerde yok Belki de ne kadar ayı balığı varsa hepsini yakalayıp gitti Hayır Eğer hayalet burada olmasaydı Makedonya çekip gidebilirdi ama Biz buradayken asla bir yere gidemez ol. Ölümler senin tek amacı Bizim avımızı engellemek Kaptan bir duman var Geliyorum. Takip et beni Hımbıl. Ben de sizinle geliyorum. Anderson avcılara söyle tüfeklerini yanlarına alsınlar. Harrison sen de sandalları denize indir. Ayımalı avına başlasınlar hemen. Başlıksın kaptan. Tamam kaptan. Kaptan niyetiniz nedir? Birazdan görürsün Hımbıl. Neler oluyor Bay Biden? Şimdilik her şey normal Bayan Webster. Bizim sandallar yelpaze gibi açılmış ayı balığı avlıyor. Bakın, Makedonya'da denize sandallarını indirdi. Kaptan neler oluyor? Ne olduğuna boş ver. Kardeşime bana yaptığının aynını yapacağım. Yani şansımız yolunda olursa mevsim sonuna kadar onunla oynayacağım. Ya şansımız yolunda olmazsa? Böyle bir şey aklından bile geçirme Hambal. Yoksa işimiz bitik demektir. İşte beklediğim rüzgar çıktı. Makedonya'nın sandalları rüzgara karşı gidemezler İster istemez bizim sandallara doğru gelecekler O zaman da O zaman ne olacak Birazdan görür bunu. Kulağı indirin Sandallarımızı desteklemek için hazır olun Faysus'üne kaptan Kaptan Makedonya'nın sandalları rüzgarı arkasına alarak yön değiştirdi ve bizim sandallara doğru gidiyor Benim de istediğim buydu Bizimkiler onları şimdi haklar Dümeni kır Bizimkilere yardıma gidiyoruz Bayan Webster, birazdan burada kurşunlar vızıldayacak. İsterseniz siz kameranıza gidin. İşte çatışma başladı. Ah. Dikkat edin, kurşunlar bize de geliyor. ya Bayan Webster, ününü hadi aşağıya. Hayır, bacakları olmayan kara insanları olabiliriz. Ama hiç olmazsa sizin kadar cesur olduğumuzu gösterebiliriz. Burada kalıyorum. Sizi bunun için daha çok seviyorum. Kitaplar, beyin ve cesaret... ...bir korsan kaptanının karısı olabilirsiniz. Ya. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Yürüyün bizim gemiye, yürüyün bakalım. Vay Makedonya'nın sandallarını hadi, teslim aldık. Hadi, hadi, i̇şte planım boydu Hımbıl. Makedonya'nın altı sandalına ve adamlarına el koyduk. Şimdi ondan daha güçlü durumdayız. Gördüklerime inanamıyorum. Bu yaptığınıza korsanlık denir. Yanılıyorsunuz Bayan Webster. Dün onlar bizim ekmeğimizi çalmışlardı. Bugün de biz onların ekmeğini çaldık. Denizin kendine göre kuralları vardır. Onları uyguluyoruz. Bay Van Vader. Evet kaftan. Makedonya'nın sandallarını gemiye aldıktan sonra... denizcilerin karnını doyurun. Ve bundan böyle bizim adamlarımız olduğunu söyleyin. Ya kabul etmezlerse? Neden etmesinler? Karşılığında paralarını alacaklar. Makedonya'da hayat şartları daha mı iyiydi buradan? Ölümlersen onları bizden çok daha fazla çalıştırıyor. Altı sandal ve on adam Aslında dört adam daha kazanabilirdik ama Smoke ve Horner onları öldürmüş Halbuki onlara leş değil Canlı adam istediğimi söylemiştim Kaptan, şuraya bakın Makadonya'nın dumanı gözüktü Evet görüyorum Şimdi ne yapacağız Kardeşinizin gemisinde top olduğunu duymuştum Bunun intikamını alacağına eminim Bundan hiç şüphen olmasın Imbil Ama kurtulma şansımız var Nasıl Sisle aramızda fazla bir mesafe yok Eğer sisin içine girersek ondan kurtulabiliriz Anderson Dümeni sisten yana çevir Makedonya'da dümenini sisli bölgeye kırdı kaptan Bahse girerim geri zekalı kardeşim ne yapacağımızı anlamıştır Onun için önümüzü kesmeye çalışıyor Kaptan Makedonya hızla sisin üzerine gidiyor Yolla devam et Anderson Seni yeneceğim kardeşim Ne yaparsan yap seni yeneceğim. Acele etmemiz gerek Makedonya dumanı tüttüre tüttüre koşuyor sanki Niyeti yolumuzu kesmek Hayaletin tek şansı Makedonya'dan önce sisir içine girmek Ancak o zaman ondan kurtulabiliriz Kaptan! Makedonya ile aramızdaki mesafe bir bile indi Herkes tüfeğini elini alsın Her an bize ateş edebilirler Hazırlıklı olun oh. Top atışı oh. yapıyorlar oh. Kaptan! Maestra yelkenimizde delik açıldı Kendinizi sakınmaya bakın çocuklar. Anderson! Sizin içine girmemize ne kadar kaldı? Az kaldı kaptan! Yine top attılar. Bu seferki denize düştü. Eğer hemen size girmezsek sonunda hedefi tutturacaklar. Aman Allah'ım! Bu sesler de ne? Ne demek oluyor? Korkmayın Bayan Preston. Makedon top atışı açıyorlar. Aa! Nereye isabet etti? Yelken direklerinden birisi kırıldı efendim. Size giriyoruz kaptan! Tam zamanında... Korkmayın artık Bayan Webster. Emniyette sayılırız. Kardeşim bu sisin içinde bizi bulamaz. Ama sise girdiğimizi biliyor. Bizi takip edecektir. Önemli değil. O bizi buluncaya kadar biz sisten çıkıp uzaklaşmış olacağız. Hiç böyle manzara görmemiştim. Her taraf bembeyaz. Adeta bulutların içindeymişiz gibi hissediyorum kendim. Tıpkı şiir gibi değil mi Bayan Webster? Evet Bay Van Waden. Ömrüm oldukça bu manzarayı hiç unutmayacağım. Edebiyat yapmanın sırası değil. Kardeşim bizi yok etmek için peşimizde... Bay Farnbey'den Sessizce ön tarafa git ve önce üstteki yelkelleri topla Adamları iskotalara gönder Kimse konuşmayacak Hiç gürültü olmayacak Anlıyor musun? Hiç Evet efendim Bay Henderson Evet kaptan Gemideki bütün ışıkları söndürmenizi istiyorum Gemimizin adına layık bir şekilde hayalet gibi görünmesini istiyorum Emredersiniz kaptan Makedonya'nın bizi görme ihtimali var mı? Gürültü etmezsek... ...çok yakınımızdan geçmezse... ...bizi göremez. Peki bu sesin içinde daha ne kadar kalabiliriz? Makedonya peşimizi bırakıncaya kadar Bayan Webster. Bırakır mı? Bırakmak zorunda. Saatlerce bizi arayamaz. Ayı balığına çıkan kayıkları var. Onları yalnız bırakamaz. Emrettiğiniz her şey yapıldı kaptan. Şu anda Makedonya'da olup... ...kardeşimin küfürlerini dinlemek için... 500 dolar verebilirdi. O da ne? Nedir bu ses? Korkmayın Mayan Webster Makedonya'nın sesim Yakınımızdan geçiyor Ama bizi görmüyor Allah'tan projektörü yok Şimdi bağırsan ne olur Her şey biter Ama bağırdığın anda Başına neler gelebileceğini düşündün mü? Durun, durun Yapmayın bırakın <gülüyor> zaten... Peki ya ben bağırırsam <gülüyor> Sizi incitemeyecek kadar Sizden hoşlanıyorum Mayan Webster ama böyle bir şey yapmayın. Çünkü ben yine Bay Van elimde tuttuğum şu boynunu kırarım. Öylesi bağırmanı izin veriyorum Bayan Webster. Duydunuz onu? Evet. Ama yine de onu kurban etmeyi göze alamazsınız. He, geçti gitti. Evet. Boynunuzu size iade ediyorum. Bye, Funway'den. <gülüyor> Neredeyse öldürüyordunuz beni. Her <gülüyor> neyse. Makedonya'ya atlattık sanıyorum Ama tedbiri elden bırakmamak gerekir. Siz sen çıkıncaya kadar her tarafa nöbetçi koyun. Biz de kameralarımıza çekilip uyuyabiliriz. <gülüyor> Lütfen kaptan yapmayın Hadi güzelim Naz yapma bana İstemiyorum dedim size İmdat ha? Bu sesler de ne Dokunmayın istemiyorum İmdat, Gel İmdat! Gel dedim. Hemen yardımına koşmalıyım Gel. Hayır Bayan Brestler neler oluyor Gel. Aman Allah'ım <gülüyor> Çık dışarı hımbıl Hayır lütfen burada kalın Gel Bay Bey'den. Kaptan bu yaptığınıza inanamıyorum <gülüyor> Kapa çeneni hımbıl bana ahlak dersi verme Hem hemen terk et burayı Senin yanet olası herif Al bakalım ah. Ah. Öyle değil Böyle vurulur B Bay Weyden iyi misiniz? Çekil yanımdan bayan Beklesin Geberteceğim onu <gülüyor> Aman Allah'ım yapmayın Bırakın o bıçağı <gülüyor> O bıçakla beni mi öldüreceksin <gülüyor> ah. Tanrım ah. Başım Başım ne oldu buna? Başarılı oldu yine. Göremiyorum. Her taraf karardı. Işıklarımızı söndürdüler yoksa. Ne zamandır bu anı bekliyordum. <gülüyor> Bak Şerif. Şey Al bakalım. <gülüyor> Aa, ovuzum! Vurdun onu. Vurdun mu? Asıl ölümcül vuruşu şimdi yapacağım. Yapma. Lütfen yapma. Öldürüm onu. Lütfen. Hatırım i̇çin. için. Bayam Reis. Ama sonradan buna pişman olmazsınız. Vanraydan. Vanraydan. Ne desin? Buradayım. Ne Aha. oldu? Beni bir yere oturdu. Yatağıma gitmek istiyorum. Bana yardım et. Çok geçmeden iyileşirim. Yine o başımın belası ağrılarım tuttu. Ah! Yardım et. Tamam tamam. Ah! Elimi tutun ve ayağa ah! Ben hasta bir adamım. Ben ben hasta bir adamım. Ah! Tamam yatağınıza geldik. Şimdi duruz Ah. Bıçağımla omuzunuzu yaraladım Tavzuman ah. yapmamı ister misiniz? Hissetmedim bile Rahat bırak beni Sabah kadar kimse uyandırmasın Tanrım öldürecek bu baş ağrısı beni Gidin Çekip gidin Pekala Bayan ah. Brafster gelin çıkalım gelin. Yatmaya hazırlanıyordum. Tayfalardan biri geldi. Kaptan Lersen sizi kamerasında bekliyor dedi. Aklıma kötü bir şey gelmedi. Gittim. Namussuz herif. O hayvandan her şeyi beklerdim ama size saldıracağını olmazdı Keşke mani olmasaydı da öldürseydim onu. Bir daha bu fırsatı yakalayabileceğimi hiç sanmıyorum. Ona açıdığımdan değil. Gözlerimin önünde bir cinayete şahit olmak istemedim Bay Van Veyden. Ben Brewster. Benimle 600 millik bir yolculuk yapmaya cesaret edebilir misiniz? Ney? Yani birlikte kaçmamız mı? Evet kaçmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bu vahşi herif yarını iyileştikten sonra bizi rahat bırakmaz. Hadi bayan bu elinizden geldiğince kalın kim Ve yanınıza almak istediğiniz bütün eşyalarınızı alın. İyi, iyi ama nasıl kaçacağız bu gemiden? Ya, dümen nöbetinde Henderson var. Nöbeti almaya geldiğimi söyleyip onu kamerasına gönderir. Sonra da kayıklardan birini denize indirir. Başarabileceğimizi zannediyor Hem de nasıl. Siz hazırlanırken ben de bize gerekli yiyecek, içecek, tüfek ve cephane alayım yanıma. Kayıyı denize indirmem zor olmadı. Aylardır bu gemide çalışa çalışa gemiciliği öğrenmiştim artık. Mahod'u kayıya bildirirken ellerine tuttuğumda bütün benliğimi derin bir heyecan sarmıştı. Ona seni seviyorum demek ve öpmek isterdim ama nasıl bir tepki vereceğini bilemediğim için bundan vazgeçtim. Hayaletten bir anca önce uzaklaşmak için önce kürek çektim biraz. Açıldıktan sonra da yelkeni açtım. Bir süre sonra gemimize baktığımızda hayalet artık görünmez olmuştu. Günaydın Bayfan Veydin. Kara göründü mü? Hayır ama saatte 6 mil bir hızla karaya doğru ilerliyoruz. Daha kaç günlük yolumuz var Japonya'ya? Japonya 600 mil kadar uzakta. Eğer rüzgar böyle esmeye devam ederse 5 gün içinde varırız oraya. Ya fırtına çıkarsa? Sandal dayanabilir mi buna? Sanmıyorum çok şiddetli bir fırtına çıkarsa dayanamayız. Ama her an geçmekte olan bir gemi bizi alabilir. Bu bölgede oldukça çok gemi dolaşıyor. Ama sen donuyorsun. Titriyorsun. Hiç karşı çıkmaya kalkışma. Bense burada sıcacık battaniyelerin içinde. Önemli değil. Senin de yanıma gelip donmanın bir yararı olmaz Dümeni kullanmasını öğrendiğimde Bir yararı olacak ama Mutlaka öğreneceğim. öğreneceğim Evet. Sabah olduğuna göre şimdi kahvaltı edebiliriz artık Ama önce sıkıca giyinmelisin Dur sana hayaletim kantininden aldığım Kalın kumaştan yapılmış bir gömleği vereyim Al giy bunu şöyle. Bayağı kalınmış Aba gibi bir şey Bu gömlek öyle dokunmuş ki ne su geçirir ne de yağmur Saatlerce yağmur altında kalsan bile ıslanmazsın Giyin hadi üzerinizi. Peki Fırtına çıktı Sakın ayağa kalkma kayık sallanıyor denize düşebilirsiniz ah, Sular kayığın içine girmeye başladı Korkma şimdi boşaltırım sen sakın oturduğun yerden kalkma Korkmuyorsun değil mi? Hayır sana yardım etmemi ister misin? Hayır hayır ben tek başıma yapabiliyorum Şansımız varmış rüzgar azaldı Dolansıyı da boşaltırım birazdan O halde kahvaltı yapabiliriz Bu havada da insan iştahı ne biçim açıyor? Ne yazık ki kahve yok Karaya erişinceye kadar ne çay ne çorba sıcak hiçbir şey yapamayacağız. Olsun. Soğuk bir su da yeter. Deniz Kurda Eser'in 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız. Öyle yorgunum ki Söylemiştim sana dümen kullanmak kolay değil bayan Bravster Biliyorum ama sonsuza kadar uyumadan dinlenmeden dümen kullanamazsın bay Veydin Japonya'ya ne zaman varacağımız belli değil ki Bana şey e, sana Mahmut diyebilir miyim artık Tabi içinde bulunduğumuz şartlar ister istemez bizi birbirimize yakınlaştırdı halkı Hadi ya uyu artık Seni bu sandalın ikinci kaptanı tayin ediyorum <gülüyor> Sahi mi? Evet ...ve bu işi yapabilmen için de iyice uyuyup dinlenmeni istiyorum. Pekala kaptan Humphrey, Emrinizi yerine getireceğim. Ee, neden oluyor Humphrey? Korkacak bir şey yok mu? Fırtın açık değil ama sakın yerinden kalkma. Havada kararmış. Doğru yolda gittiğimizden emin misin? Bilmiyorum. Sanırım rüzgar rotamızı değiştirdi. Güneydoğu'ya doğru sürükleniyoruz. Dümen nöbetini almanı ister misin? Hayır hayır bu havada dümeni tutamazsın yaksana iyi olur Bu azgın dalgalar sandalı bir sağa bir sola atarken nasıl uyuyabilirim ki? Sen bilirsin Korkmuyor musun? Neden? Sandalımızın alabora oluşunda Hayır Ama alabora olursak denize düşer boğuluruz Biliyor musun? Ben insanların doğuştan alınlarına yazı yazıldığına inananlardanım Eğer alnımda burada ölmek varsa korku neyi değiştirir ki? Ya sen? Korkuyor musun? Eğer bunu 8 ay öncesi olsaydın hiç çekinmeden korktuğunu söylerdim mafaza ama artık korkmuyorum. Kurt Larson'un içime ölüm korkusu beni korkusuz yaptı. Rüzgarın bir oyana bir bu yana esmesiyle artık nereye gittiğimizi, nerede olduğumuzu unutmuştum. Fırtınalı günler, fırtınalı geceler, okyanusun bizi beyazlığıyla tehdit ettiği birçok günler geçirdik. Ve durmadan kuzey batıya doğru sürükleniyorduk. İşte böyle bir fırtınada gün ne zaman ışırdı Güneş ne zaman ortalığı aydınlattı bilmiyorum ama Kendime geldiğimde gördüğüm şeye inanamadım Maut Maut kalk kalk uyan Ne, ne oldu ne bak, var Hanfi Bak ileriye bak ne görüyorsun orada Allah'ım kara kara Evet bir ada küçük bir ada Ne fark eder kara olsun da nasıl olursa olsun Tanrım, güler sonra bizi karaya ayak basma şansını verdiğin için şükürler olsun sana. Yüzme biliyor musun? A hayır. Ya sen? Ben de bilmiyorum. Neden sordun? Adanın çevresi kayalıklarla dolu. Bu rüzgar altında onların arasından geçersek sahile ulaşabileceğimizden emin değilim. Ama yine de deneyeceğiz. Geçemezsin. O takvide kayaları çarpıp parçalanırız. yüzmede bilmediğimiz için bu olabiliriz. Ama ben o sahile sağ salim çıkacağımıza eminim Hanfi. Nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü sana... Kaptanımıza güveniyorum da ondan. <gülüyor> Madem sen inanıyorsun ben de bu sandalı kayalaların arasından tereyağından kıl çeker gibi geçireceğim. Dümeni kır. Dümeni kır. Bir kaya parçası var önümüzde. Hay, hay, hay. Hadi hadi. Ha, çok şükür. Az kalsın çarpıyorduk. Tam zamanında uyardın beni. Aman Tanrım. Bu sesler de ne harfi? Bu sesler bana hiç yabancı değil. Evet. Bunlar ayı balığı sesi. Bak. Aman Allah'ım şuraya bak. Karşı sahile bak. İnanamıyorum. Yüzlerce, binlerce hem de. Hiç hayatımda bu kadarını bir arada görmemiştim. Kaptan dersen bunları avlıyordu. Evet, derileri için öldürüyordu onları. Kıyı onların bulunduğu yerden mi çıkacağız? Hayır. O kadar çoklar ki onların arasından yürüyemeyiz. Sağ taraftaki kümsal boş. Oraya çıkarız. Ah... <gülüyor> <gülüyor> İşte ayağımız karaya değdi Maut Biliyor musun? İçimden bunun için Allah'a ne kadar dua ettim Ben de ettim Maut Acaba bu adanın ismini ne? Bilmiyorum ama ona Gayret Adası ismini verebiliriz ne dersin? Güzel bir isim evet Gayret Adası olsun burasının ismi Evet şimdi sıra geldi Günlerdir canımı çeken şeyi yapmaya Neymiş o? Sıcak bir kahve Günlerdir bunun özlemini çekiyordum Seni canı çekmiyor mu? Çekmez olur mu? Burnumda tutuyor. Hadi hemen pişirelim Olur Kahrolsun yerin dibine baksın. Ne oldu? Ben kafasız budalı adamın tekiyim mi oldum? Söyler misin neden durup dururken kendine hakaret ediyorsun? Çünkü kibrit yok Tek kibrit bile almamışım yanıma Şimdi kahve çay çorba ya da başka bir şey nasıl yapacağız? Önemi yok Şimdiye kadar ateşsiz yaşadık Bundan böyle de onsuz yaşamamız için hiçbir neden yok Ama şu kahveye bak Üstelik de en iyisi Kurtlar senin özel kahvesiydi Bence ateş ve kahveden önce başımızı sokacak Bir damaltı barınak gerek bize Hanfrey Geceleri açıkta geçiremeyiz Bunu ben de düşündüm Mazda ama elimizde barınak yapmak için hiçbir alet yok Rüzgar dinerse yarın sandığına Adanın çevresinde dolaşacağım Yakınlarda bir yerde liman veya insanlar olabilir Ben de seninle gelmek istiyorum Burada kalsan daha iyi olur çok yorgunsun Burada kalıp dinlenirsen beni memnun edersin Hayır seninle gelmeyi tercih ederim Sana yardım edebilirim Hem senin başına bir şey gelirse burada yalnız kaldığımı bir düşün Pekala çok istiyorsan gelebilirsin Eyvah yağmur başladı Çabuk sandalın yelken bezin al altına gidelim Geceyi de onun altında geçiririz başka çare yok Hanfri uyan sabah olmuş o, Bütün gece ölü gibi uyumuş o zaman <gülüyor> Evet yağmur da dinmiş Gökyüzünde de harika bir güneş var Ben yelken bezini yerine koyarken sen de kahvaltı hazırlasana Abi Dur bir dakika Yaşasın bir tane buldum. Neyi buldun Hafri? Bir fincan kahveye ne dersin Maut? Sıcak, dumanları tüten bir kahveye. Çok hainsin. Ben kahvenin varlığını unutabilmek için var gücümle çalışırken... ...sen durmadan bana anlatıp sinirlendiriyorsun. Ama ben gerçek bir kahveler söz ediyorum Maut. Madem öyle nasıl yapacaksın? Dün kibritin olmadığını söylemiştin. Doğru ama şimdi var bak. Ah, i̇nanmıyorum. Nereden buldun o kibriti? içinde. Keşke dün baksaydım. Hadi gel kumsala gidip ateş yakalım ve güzel bir kahve yapalım kendimize. Dur bir dakika. Kahveyi neyin içinde yapacağız? Yanında çaydanlık ya da herhangi bir kap aldın mı? Hayır, ama önemli değil. Dün yediğimiz konserve kutuları duruyor. Onları iyice yıkayıp kahve içinde yapabiliriz. Kahve öyle iyi geldi ki hafri, anlatamam. Özlemiştik değil mi? Adanın etrafındaki koylarda liman bulabileceğimize emin misin hafri? Hayır, ama diğer denizdeki limanların böyle koylarda kurulduğunu biliyorum. Ben senin gibi düşünmüyorum burası ıssız bir ada Olabilir eğer haklıysan kış için hazırlanmamız gerekti Yiyeceğimiz yetişmeyecek Ayı balıkları var çevrede Bunlar sonbaharda çekilirler onun için etimizi şimdiden hazırlamalıyız Yeterince odun toplamalıyız Bence daha da önemlisi bir barınak lazım bize Humphrey Geceleri yerken bezinin altında yatamayız Mutlaka dört duvar üstü örtülü bir barınak lazım bize Biliyorum Mahut Bir şeyler yapmaya çalışacağım ama önce bu ada ıssız mı değil mi onu öğrenmemiz gerekiyor Madem öyle kalk sandalı bilip adanın etrafında dolaşalım şu koya da çıkalım Humphrey. Belki orada bir şeyler bulabiliriz Hiç sanmıyorum ya bakalım Baktığımız hiçbir koyda ne bir liman ne de bir insana rastladık Sanırım bu ada senin dediğin gibi ıssız Gel hadi inelim Elini ver Maut atla hadi. Ah, Şuraya bak ...kumsalda tahta parçaları var. Tahta parçaları mı? Vay canına. Bu tahtalar bir sandalaydı. Hem de bir ayı balığı avcısının sandalı. Şu yerdekinin üzerinde bir yazı var. Gazel No 2. Gazel gemisinin sandalıymış. Acaba içindekilere ne oldu dersin? Şey bilmiyorum kurtulmuş olabilirler. Hayır. Eğer içindekiler kurtulmuş olsalardı... ...buradaki ayı balıklarını toplayıp... ...zengin olmak için geri dönerlerdi. Onların kurtulmadıklarını ve açlıktan öldüklerini... ...çok iyi biliyorsun. Ölümden söz etmenin sırası değil... Hadi gel kendi koyumuza geri dönelim Maud. Canım yine sıcak kahve çekti. Barınağı nasıl yapacağını düşündün mü Hafri? Düşündüm Maud. Adanın hemen her tarafı karalık. Bu miktarda taş var burada. Kulübenin duvarlarını taşla öreceğiz. Peki ya çatısını ne yapacağız? Çatısız dört duvar bir işe yaramaz. Sandalın küreklerini çatı kilişi olarak kullanabiliriz. Ama onun üstünü neyle örteceğiz e, Yosun kullanabiliriz Ya da yerken bezini Yok yosun kullanışlı değil ayrıca kokusundan durulmaz Yerken bezi de olmaz Onu sandalda kullanıyoruz Branda örtsek o da su geçiriyor Ayı balığı derisi kullanamaz mıyız Tabi ya neden olmasın? Aferin Mahut iyi düşündün bunu Nasıl olsa yiyecek için ayı balığı avlayacaktık Hı -hı. Derisinde çatın üzerinde kullanabiliriz Hatta yağını da aydınlatmadan Hadi hemen işe başlayalım A Acele etme ayı balığını nasıl avlayacağız bu konuda herhangi bir bilgim var mı? Merak etme hayaletten kaçmadan önce yanıma tüfek ve bol miktarda fişe kalmıştım. Ama daha önce dört duvarı taşlarla örmemiz gerekiyor. Hmm. Barınağımızın dört duvarını taşlarla örmek bir haftamız almıştı. Bu arada Maudun sertleşmiş kanayan ellerini görmek için mi parçalıyordu? Yine de onunla gurur duyuyordu. Bu nazik yetiştirilmiş genç kızın ağır işler yapması ve bu işleri yaparken bir köylü kadını kadar kuvvet göstermesi kahramanca bir şeydi. Barınağın duvarlarına koyduğum taşların çoğunu o topladı. Bunun yanı sıra yemek pişiriyor, çalı çırpı topluyordu. Sıra çatıyı kaplamaya gelince onunla ayı balı avına çıktı. Yine ıskaladın, vuramadın Humphrey. Daha dikkatli nişan alman lazım. İlk defa ateş ediyorum Mahut. Olacak o kadar. Bu gidişle bütün füşeklerin bitecek ama. Onları öldürmenin başka bir yolu olmalı. Evet bir yolu daha var. Hayaletteki <gülüyor> avcılardan biliyorum. Ayı balıklarını sopayla öldürüyorlardı. Ama bu çok vahşice bir şey. Çatı kapanmalı Mahut. Kış geldi sayılır. Onların içine karşı bizim yaşantımız söz konusu. Yazık ki yeteri kadar cephanemiz yok. <gülüyor> Sanırım sen haklısın. İçinde bulunduğumuz şartlar kimseye acımamamızı gerektiriyor. Başka bir zaman olsa onları öldürmene asla rıza göstermezdim. Ama başka şimdi başka çaremiz yok Mahmut. Ancak bu şekilde hayatta kalabilirsin Hadi gel neredeyse akşam olacak? Koyul yedi bana. Yarın sopayla geliriz. Ayı balıklarını sopayla öldürüldüklerinden emin misin Hafri? Avcalarım bunları sopayla öldürdüğünü biliyorum ama nasıl yaptıklarını hiç görmedim açıkçası. Bak ne diyeceğim. Gel vazgeçelim bu işten. Çatıyı yosunlarla örtelim. Yosunla olmayacağını söylemiştim. Ah, olacak şey değil. Ne oldu? Şu ayı balıklarına baksana. Yakından bakınca şirin dediğim bu hayvanlar bayağı ürkütsüymüş. Şu dişlerine bak Anfield. Tıpkı köpeğe benziyor. Sakin ol. Onların insanlardan korktuğunu sanıyorum. Sanıyorsun ama emin değilsin. Yanlarına yaklaşırsam hepsi kaçacaktır. Yaban ördeklerinin yuvalarına giren bir adamı öldürdüklerini biliyor musun? Yaban ördeklerini? Evet yaban ördekleri. Küçük bir kızken abim anlatmıştı bunu bana. Ama ben avcıların ayı balıklarını sopayla öldürdüklerinden eminim. Bana kalırsa yosunlardan oldukça iyi bir çatı yapabiliriz. Anlaşılan sen bu hayvanlardan korkuyorsun Mahmut. Sen burada sandalın içinde bekle. Ben avlamak için onların yanına gideceğim. Dikkatli ol. Merak etme. Beni görünce çil yavrusu gibi dağılacaklarına eminim. Allah'ım sen bana yardım etsin. Bu hayvanların dişleri ne kadar da uzunmuş Isırırlar mı acaba Hayvanlarla aramdaki mesafe oluyor ama hala hiçbiri kaçmadı Kuluşucu üzerime saldırdı hemen kaçmalıyım Mağut Hemen geri dönelim Ne oldu Humphrey? Çabuk gidelim buradan Kınnamuslu hayvan beni yakalasaydı uzun dişleriyle parçalayabilirdi Keşke böyle bir şeye kalkış pasaydım. Şimdi bunu söylemenin sırası değil Mahut. Herkesin yaptığını ben de yapabilirim. Avcıların bu hayvanları sopayla öldürdüklerini biliyorum. Ama bir daha onları tek başına yakalayacağım. Nasıl istersen. Bak biraz sinirli olduğum için affet Mahut ama... ...sinirlerim gerçekten üzerinde. Şimdi geri döneceğim ve tekrar deneyeceğim. İyi ama hepsi sürü halinde. Tek başına birini nasıl bulacaksın? Bilmiyorum. Aha, şimdi aklıma geldi. Doktor Corton'un kitabında okumuştum. Bana kalırsa dişleri rahat bırakıp... ...yalnız olanlara saldır. Neden? Hmm, bir hareme sahip olmayacak kadar genç ayıbalıkları yalnız dolaşırmış Savaşçı yanına yaklandı galiba Gerçi bu şiirin yaratıkları öldürmek işinden hoşlanmıyorum ama Yenilgiyi de en az senin kadar kabul edemediğimi söylemeliyim. Şiirin yaratıkları mı? Bunun canavarlarda hiçbir şiirini görmüyorum ben <gülüyor> Bu senin fikrin Eğer ona bu kadar yaklaşmazsan İşte önemli zaten... olan da bu Daha uzun bir sopaya ihtiyacım var şu küreyi deneyebilirim Öyle bile olsa dediğimi unutma Doktor Jordan'ın anlattıklarına göre Bunlar haremlerden uzakta dolaşırlarmış Bak işte şurada bir tane var Bak görüyor musun Evet Suyun içinden çıktı Anlaşılan haremin sahipleri onu orada istemedi O da başka bir yana gidiyor Onu avlayabilirim Aa, Dur ben de geliyorum seninle Bir şey geri dönelim Çatının üzerini yosunla kaplayabiliriz Hiçbir işe yaramayacağını biliyorsun Önden ben mi gideyim Tamam tamam Al küreyi de sana vereyim. Gel hadi. Aman Allah'ım şunlara bak. Nasıl bakıyorlar? Ben? Küreyi omuzuna al. Elinde görürlerse saldıracağını anlayıp hırçınlaşıyorlar. Korkuyorum. Sakin ol, sakin ol. Bak sadece bakıyorlar. Üzerimize gelmiyorlar. Doğruca yalnız duranların yanına gidelim Hadi. Deniz Kurdu adlı 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere... ...hoşça kalınız. Evet... ...sonunda dört duvarda olsa bir barınağımız oldu Humphrey. Bu ayıbalı derileri zamanla kokacak... ...fakat hiç olmazsa ısı içeride... ...yağmurla karı dışarıda tutar... ...ihtiyacımızı karşılar ya sen ona bak. Aslında köpeklerin bile yaşayamayacağı bir yer ama... ...bizim gibi üstü açık bir sandalda yatmanın ne olduğunu bilenler için... ...beş yıldızlı bir otel sayılır. <gülüyor> Haklısın Hanfret. Neyse, yorgunluktan gözlerim kapanacak benim. Sen yeni barınağında yat Mahvur. Ben yandaki kulübeye gidiyorum. İyi geceler. İyi geceler Hanfret. Hırsız bir adada da olsam onunla aynı çatı altında kalmıyordum. Barınağın yanında odunları muhafaza etmek için yaptığım küçük bir kulübe vardı. Ben orada yatıp kalkıyordum. Maudu delicesini seviyor ve arzuluyordum ama asla duygularımı söyleyemiyordum. Onun da beni sevdiğini sanıyordum ama o da bu konuda bana hiç açılmıyordu. Bir sabah garip bir duyguyla uyandım. Giyinip kapıyı açtığımda şaşkınlığımdan olduğum yerde dona kaldım. Aman Allah'ıma inanamıyorum. Kumsalda bir gemi duruyor. Rüya mı görüyorum yoksa? Hayır hayır bu bir gerçek. Ne? Hem de hayalet bu. Kurt senin gemisi. İyi ama nasıl geldi buraya? Yoksa kaptan bizi mi takip etti? Biraz daha yaklaşayım şuna. Hayret. Hiçbir kıpırdı yok gemide. Sanki terk edilmiş gibi. Uyuyorlar mı yoksa? İçeri girip bakacağım. Kaptanın kamerasını biliyorum. Eğer uyuyorsa... ...onu bu sefer öldürürüm. İyi ki Matu Yoksa korkudan ne yapardı bilmiyorum. İşte güverteye çıktım. Hayret... ...adeta terk edilmiş gibi. En ufak bir canlılık yok. Herkes uysa bile... ...birileri nöbetçi kalırdı. Yok bu gemi boş. Kimseler yok. İyi ama buraya kim getirdi onu? Ben! K kaptan! Kaptan Kurt Lersen. Hı, bakıyorum da beni gördüğüne sevinmemiş gibi bir halim var Hımbıl. Dur. Dur orada. Dur diyorum. Dur yoksa öldürürüm seni. Bak tabancam da var elimde. Görüyorsun yemin ederim öldürürüm seni Lersen. <gülüyor> Hiç durma. Ateş et öylese. Bu mesafeler seni rahatlıkla vurabilirim. Sakın kıpırdığın deme. Hımbıl yapamazsın bunu. Belki korkmuyorsun ama bunu yapacak gücün yok. Tutucu ahlakın senden daha güçlü. Hala seni yetiştiren insanların fikirlerin esirisin. Bütün felsefene ve benim sana öğrettiklerime rağmen... ...silahsız bir insanı öldürmeni engelliyor bunlar. Allah cezanı versin senin. Ama benim silahsız bir adamı kolayca öldüreceğimi biliyorsun. Bana yılan, kaplan, köpek balığı ve canavar derdin. Ama yine de bir yılanı... Bir köpek balığını öldürdüğün gibi beni öldüremiyorsun Çünkü ellerim, ayaklarım ve seninkine benzeyen bir bedenim var Hah, yasık Senden daha fazlasını beklerdim Bumble Tabancanı indir Sana birkaç şey sormak istiyorum Ne? Ne soracaksın? Etrafa göz atacak bir fırsat geçmedi elime Neresi burası? Burası Gayret Adası hiç böyle bir ada duymamıştım. Çünkü ona bu ismi Biz mi? Biz mi? Biz de kim? Maud. Yani Bayan Brewster'la ben. Burada Hı -hı. iyi balıkları var. Onların seslerine uyandım. Dün gece buraya geldiğimde duydum onların sesini. Doğru mu? Evet. Adanın güney ucundaki kumsalda. Hem de binlerce. Demek yanılmamışım. Benim hayatım bunların arasında geçti Hımbal. Adamlarınız nerede? Neden yalnızsınız? Yolda. Kardeşim ölüm sen. Beni yakaladı Ve 48 saat hapsetti Nasıl yakaladık sizi? Aslında gereken her tedbiri almıştım Güvertede sadece bir nöbetçi olduğu an Kıstırdı beni Avcılar beni yalnız bıraktılar Onlara daha çok para teklif etti Bütün adamlarım terk etti beni ah, Böyle yapmaları da Beklenirdi zaten Hepsi beni terk edip gittiler Zafer sırası ölümler Senindi bu kez Neyse o da aileden sayılır. Peki direkler nasıl kırıldı? Git de Mizana direğindeki şu çimalara bir bak. Bıçakla kesilmiş bunlar. Tam değil. Daha ustaca yapılmış bir iş bu. Dikkatle bak. Evet. Hafif bir rüzgarda kopacak kadar inceltilmiş. Kim yaptı bunu? Aşçıbaşı. Yaparken görmedim onu. Ama buna eminim. Benden intikam almak için yaptı bunu. Aferin aşçı başına. Evet, her şey olup bittikten sonra ben de öyle dedim içimden tabii. Fakat bütün bunlar olup biterken siz ne yapıyordunuz? Elimden geleni. Hoş yapılacak fazla bir şey de yoktu ya. Ah, biraz yatıp güneşleneceğim şurada. Peki baş ağrılarınız nasıl? Beni hala rahatsız ediyor. Şimdi bile ağrıyor. <gülüyor> i̇şte şimdi istediğin fırsat eline geçti hımbal. Anlamadım. Beni istediğin yere getirdin. <gülüyor> Hiç de değil. ...sizin şimdi buradan binlerce mil uzakta olmanızı dilerdim. Nereye gidiyorsun? Mutfağa. Yiyeceğe ihtiyacım var. Mutfakta kalanları alacağım. İşte kaptanın kamerası. Hazır yukarıda yatarken şunu tabancalarını alayım. Evet. İçim daha rahat artık. Bana saldıracak silah yok. Üstüme yürüse bile elindeki silahlarla onu yenebilirim. Şimdi mutfağa gideyim. En gerekli şeyleri alayım. Kızartma tavası, çaydanlık, kibrit, tabak, çatal, kaşık, bıçaklar... Bıçakların hepsini alayım Tamam şimdi gidebilirim Evet Ben gerekli olan şeyleri aldım kaptan Şimdi kumsala gidiyorum Kaptan Uy, Bu daha iyi Günaydın Humphrey. Günaydın Mahmut oh, Mis gibi kahve kokuyor Evet kahvaltıyı hazırladım ama haksızlık bu. Yemek pişirmek, kahvaltı hazırlamak benim görevimdi. Aman Allah'ım. Humphrey, şu, şu gemi. Kaptan Lersey'in gemisi değil mi? Evet, onun gemisi Ma. Aman Allah'ım, aman Allah'ım olamaz. Demek bizi buldu, bizi öldüreceğiz. Sakin ol Maat, otur da sana her şeyi anlatayım. Kurtulduk diye öyle sevmiştim ki. Hıssız bir adada bile yaşamaya razı olmuştum. Ama burada bile buldu bizi. O şimdi bizi öldürecek. Korkma, gemideki bütün silahları topladım. Üzerinde tek bir çakı bile yok Yersin'in Benimse bir sürü silahım var Ama onun kolları, kafası Ve o korkunç elleri var Ah Yavri Ondan çok korkuyorum Hayaletin barınağımızın tam karşısında durması Ve içinde de Larsen'in olduğunu bilmemiz yine bizi korkulara sevk etmişti Oysa biz ikimiz çok mutluyduk Kurtulmayı beklemekten bile vazgeçmiştik Ama şimdi derin boyutlu bir huzursuzluk Korku içimize yerleşmişti Saldırır diye gecelerin nöbetleşe uyduk Her sabah hayalete gidip kaptana baktım Ama güvertede değildi Ve dördüncü günün sabahında Yine ortalarda yok mu? Yok Baş ağrılarından birine yakalanmış olmalı Yoksa ya güverteye çıkardı ya da buraya bizim yanımıza gelirdi. Belki de çok hastadır. Ölmüş de olabilir. Ya da can çekişiyordu. Ölmüş olmasını yaylardı. Ne kadar kötü olursa olsun bir insanın ölmesini dilemem. Büyük günah Humphrey. Anladığım kadarıyla o şu anda yaşantısının son saatlerini geçirmekte olan Zavallı birisi. Belki de. Evet belki de. Ama bilmiyoruz. Eğer gerçekten böyleyse çok kötü olur bu şeyler yapmalıyız. Allah aşkına mağdur daha birkaç gün önce ondan korktuğunu... ...bizi öldüreceğini söylemiyor muydun? Şimdi sona yardım etmemizi istiyoruz. Lütfen Humphrey, gitmelisin. Gidip bakmalısın. İstersen gül buna. Bunun için seni affedebilirim. Hala gidip bakayım. Humphrey, dur gitme. Ne oldu mağdur? Hayaletin mutfağına bak. Bacasından duman çıkıyor. Demek iyi ki kendisine bir şeyler pişiriyor. Onu görebiliyor musun? Görüyorum. Güvertede bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Sağlığı da iyi. Bak mutfak bacısından yine duman tutuyor. Sence garip değil mi? Nedir o garip olan? Kaç gündür burada ama bir kere olsun yanımıza gelmek için sahile çıkmadı. Sence böylesi daha iyi değil mi? Lersin'in ne yapacağı önceden kestirilemez. Gemide kalması bizim can güvenliğimiz açısından daha iyi. Orası öyle ama yine de onun hareketsizliği beni çok tedirgin ediyor Humphrey. Her an bir yerlerden çıkıp bize saldıracakmış gibi tedirginim. Bir haftanın sonunda mutfaktan artık duman da çıkmaz oldu. Onu güvertede de görmüyorduk. Maud'un üzüldüğünü fark ediyordum. Ne de olsa bir kadındı o. Aslında bir zamanlar öldürmeye çalıştığım bu adamın durumu beni de üzüyordu. Bu kadar yakınımızda olmasına rağmen bir başına ölüyordu lersen. Ait olduğum insanların yasaları benden daha güçlüydü. Elleri, ayakları bana benzeyen bir bedeni olması onu orada terk etmemi engelliyordu. Öğlene doğru Maud'a sütümüzün ve reçelimizin bittiğini bahane ederek yemeye gideceğimi söyledi. <Gülüyor> Kaptan Lersen Sen misin Umbul ne istiyorsun Nasıl olduğunuzu merak ettim Maud'la ben bir haftadır seni izliyordum Ama kaç gündür güvertede görmeyince meraka kapıldık <gülüyor> Gördüğün gibi hala yaşıyorum Umbul Ama bunun seni sevindirdiğini sanmam Burada cesedimi bulsaydım daha iyi olurdu değil mi Bilmiyorum daha doğrusu bunu düşünmemiştim ...sadece hasta olabileceğin aklıma gelmişti. Kastettiğin baş ağrılarım ise hala devam ediyor. Hem de giderek şiddetlenerek. Ama daha da beteri var. Neymiş o? Gözlerim görmüyorum bu. Kör oldum ben. Ne? Bu doğru mu? Hem de bir yarasa kadar körüm. Bu yüzden güverteye çıkamıyorum. Mutfakta kendime yiyecek pişiremiyorum. Buna sebep baş ağrınız olmalı. Neyin ne olduğu umurumla bile değil. Yardım et de güverteye çıkayım. Burada havasızlıktan boğulacak durumdayım Kaptan Bir elimi elinizi tutarım ama şunu da bilin ki numara yapıyorsanız Öbür elindeki tabancayla da hiç acımadan sizi vururum Murak şu vururum masalını Sen kimseyi vuramazsın dedim ya Tut hadi elimi Demek kör olmuş he? Evet öylesine zavallı ve yardıma muhtaç ki Benim gözümde adeta erişilmez biriydi o Şimdi ise kullanılıp bir kenar atılmış tuvalet kağıdı gibi. Sen hayaletteyken ben bir sürü şey düşündüm Hanfe. Neler düşündün? Kaptan zararsız olduğuna göre hayalete binerek buradan uzaklaşabiliriz. Bunu ne zamandır ben de düşünüyorum Havdo ama hayaletin direkleri kırık. Onu nasıl hareket ettirebiliriz ki? Direkleri yerine takamaz mıyız? Bilmiyorum. Biz ikimiz bunu becerebilir miyiz sence? Böyle bir durum gerçek denizcilerin başına gelseydi onlar o direkleri onururlardı herhalde. Ama biz ikimiz... Bilmiyorum yine de deneyebiliriz. Deneyebiliriz tabi. Başaramazsak ne kaybederiz ki? Hiç. Hiçbir şey kaybetmeyiz. <gülüyor> Yapabiliriz belki. Neden olmasın? Direkleri hayalete yerleştirirsek gelkenler açık buradan gidebiliriz. Ah amfı. Fakat nasıl mümkün olacak bu? Bilmiyorum. Sadece bu günlerde her şeyi yapabileceğimi sanıyorum Mount. Şu anda hayaletin büyük direkleri suyun içinde. Direkler çok mu ağır? Bir tanesi 30 santim çapında, 25 metre boyunda ve en az 1500 kilo ağırlığında. Öteki prova direği daha geniş çapta ve 200 kilo ağırlığında. Ama ağırlarmış. Bunları denizden çıkarıp yerlerini nasıl koyabiliriz? Düşünüyorum. Okulda fizik dersinden çok başarılıydım. Kaldıraçların mekanik yönünü hesaplayabilirim ama... ...desteği nereden bulacağımı bilmiyorum. Önce güvertedeki enkazı gözden geçirmemiz gerekiyor. Ne enkazını? Güverteye saçılan yelkenler, iskotolar, yelken serenlerin... ...halatlar karışık bir halde duruyor. Bunların bazılarını onarmamız gerekiyor. Gel hadi hayalete gidelim. Ama o... ...kurtlarsan orada değil mi? Orada ama korkmamıza gerek yok Maud. Söyledim ya... O artık kapkaranlık bir dünyada yaşıyor Ne yaptığımızı görecek durumda bile değil Merhaba aşağıdakiler Merhaba güvertedeki. Aşağıda ne yapıyorsunuz? Yoksa gemimi batırmak mı istiyorsunuz? Tam tersi onu onarmaya çalışıyoruz Neyi onanıyorsunuz ki? Direkleri dikmek için hazırlık yapıyorum ha. <gülüyor> Anlaşılan artık kendi bacaklarının üstünde durabiliyorsun hımbıl. Ama bu işi yapamazsın. Yapabilirim kaptan Nersen. Şimdi yapıyorum zaten. Gerizekalıdır. Bu benim gemim. Benim özel malım. Ya bu işi yapmana izin vermesem? Şunu unutuyorsun kaptan. Artık bir bütünün büyük parçası değilsin sen. Bir zamanlar beni yutacak güçteydin ama işler değişti artık. Şimdi ben seni yutabilirim. Hmm. Görüyorum ki benim felsefemi şimdi bana satıyorsun. Fakat beni yanlış değerlendirecek hataya düşme. Kendi iyiliğin için söylüyorum bunu sana. Ne zamandan beri iyiliksever oldun Lersen? İtiraf et benim iyiliğimi düşünerek çelişkiye düşüyorsun. Hımbal! Gözlerim görmese de ben hala güçlü bir herifim. Ya şimdi Ambar'ın kapağını kaparsam ne yaparsın? Bana karşı çıkmaya gücü olmayacak bir adama ateş edemem. Bunu sen ispatladın. Ama şimdi sana ihtar ediyorum. Bu gerek senin gerekse benim iyiliğim için. Eğer ters bir hareket yaparsan o an seni öldürürüm. Seni şu anda da öldürebilirim Şimdi eğer istersen ambarın kapağını kapatabilirsin Yine de senin benim gemimle uğraşmanı yasaklıyorum Sen istesen de istemesen de bu gemiyi yüzdüreceğiz kaptan Nasılsınız Bayan Wester? Beni burada olduğumu biliyorum Burada olduğumu nereden bildiniz? <gülüyor> Nefes alışınızı duydum tabii Hımbıl gelişiyor değil mi? Bilmiyorum onu eskiden tanımıyordum. Keşke onu eskiden tanısaydınız. Sana tekrar iktidar ediyorum Bumble. Gemimi rahat bırak. Anlamıyorum kaptan. Sen de bizim gibi bu ıssız adadan kurtulmak istemiyor musun? Hayır. Burada ölmek niyetindeyim. Ama biz değiliz. Deniz Kurdağı eserin 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere... ...hoşça kalırız. Evet. Gerekli mekanizmayı sonunda yerleştirdik Mautu. Şimdi yapacağımız tek şey denizdeki direkleri güverteye çekip yerlerine takmak. Keşke daha iyi olsaydı da şu aletlerin nasıl çalıştığını görseydik. Aceleci olma Hafri. Daha yarım var. İkimiz de ayakta duramayacak kadar yorgunuz. Bütün gün çalıştın. Seninle gurur duyuyorum Mautu. <gülüyor> Arkadaşlarımız bizi bu halde görselerdi neler derlerdi acaba. Şu halimize bir bak. Ne durumda olduğumuzu hiç fark ettin mi? Senin ne durumda olduğunu görüyorum. <gülüyor> Peki neye benziyorum? Bir korkulağa. Şu yırtık pırtık yeteklerine bir bak Ya ellerine? O güzel şeyleri yazan kadının sen olduğunu kimse anlamaz Biliyor musun Hanfrey? Bildiğim gibi battığında ben sağlığım için Japonya'ya gidiyordum Güçlü bir insan değildim Hiçbir zamanda olmadım Doktorlar bir deniz yolculuğu yapmamı önerdiler Bence amacına ulaştım Mavre. Hayalette ve burada en sağlıklı En güçlü insanların bile yapamadıklarını Onların yaşayamayacağı bir hayatı yaşadım Yani iyileştiğimi mi söylemek istiyorsun? Hem de nasıl Hadi kıyıya çıkıp barınağımıza gidelim artık Bütün gün çalıştıktan sonra yatıp şöyle bir uyuyamamamız çok kötü. Kör bir adamdan herhangi bir tehlike gelebilir mi sence? Onu o kadar iyi tanıyorum ki Maud. Bu yüzden hiç güvenemiyorum. Hele şimdi kör olunca hiç aciz durumda olması onu daha da tehlikeli yapıyor. Yarın sabah yapacağım ilk işi biliyorum. Doğruca hayalete gidip kıyıdan uzaklaştırarak daha açığa demirleyeceğim ve biz her gece sandalla kıyıya döndüğümüzde kurtlar sen teknede mahsur kalacak. İşte bu yüzden bu gece nöbet tutacağımız son gece olacak. <Gülüyor> Günaydın Mahut Humphrey hayalete bak Direkleri güverteye çekecek mekanizma ortada yok Ne N nasıl yok Aman Allah'ım gerçekten de mekanizma yok Mutlaka mutlaka kaptan yapmıştır bunu Günler süren emeğimiz boşa gitti Sanırım her şey yeniden başlamak zorundayız Humphrey Allah cezasını versin o canavarın Bunu onun yaptığını biliyorum ama yine de onu öldüremeyeceğim Haklısın her şey yeniden başlamaktan başka çare yok ama bundan böyle gemide nöbet tutacağız Ve eğer bir şey yapmaya kalkarsa Allah kahretsin Bocurgat'ı kırmış Gabya direkleri yok Onları tutan ipler kesilmiş İnanamıyorum Bu adamda hiç mi vicdan yok Onu onu öldüreceğim Ölmeyi hak etti ama ne yazık ki onu öldürme için yeteri kadar güçlü değilim Tamam hadi üzüme. Her şey düzelir Baştan yaparız canım. İşte geliyor. Fark etmemiş gibi yap. Bizim halimizi görmeye geliyor. Bu mutluluğu ona hissettirmemeliyiz. Ayakkabılarını çıkar bir laf. Peki. Günaydın. Gemide olduğunuzu biliyorum. Siz cevap vermeseniz de hissedebiliyorum bunu. Kambal. Bayan Webster. Bu gemi benim, benim her şeyim. Ona bir çivi bile şaktırmam. Duyuyor musun Umbal? Vazgeç bu sevdadan. İki gün boyunca Mahut'la ben denizde dolanıp kaybolan direkleri aradık. Üçüncü günün sonunda direklerle dahil olmak üzere gerekli olan her şeyi bulduk. Ve tekrar mekanizme kurduktan sonra senin bir daha sabotaj yapmaması için geceyi hayalette geçirdik. Mahmut, yarın direkleri de yerine taktıktan sonra rüzgar çıkarsa yola çıkarız. Gemi yüzecek hale getirdik, öyle değil mi? Memleketimi, sevdiklerimi öyle özledim ki Humphrey. Bu da ne? ...biri güverteye çıkıyor. Kaptandır. Gemide ondan başka kimse yok ki. Haklısın olmuş. İri yarı gölgesinden tanıdım onu. Aman Allah'ım. Elinde kocaman bir bıçak var Humphrey. Namussuz erik ipleri kesmeye gidiyor. Ama başaramayacak. Olduğun yerde kal kaptan. Merhaba Humble. Burada olduğunu biliyordum. Beni aldatabilirsin ama... ...kulaklarımı asla. Sakın elindeki o bıçakla... ...halatları kesmeye kalkışma Lerten. ...ne zamandır seni öldürmek için bahane arıyordum. Hadi, devam et, kes. Beni istediğin zaman öldürebilirsin. Hadi öyleyse, kes. Ne duruyorsun, kessene. Hayır. Seni hayal kırıklığına uğratmayı tercih ederim. <gülüyor> bir şeyler yapmalıyız, Hanfri. Bu adam her şeyi yapabilir. gemiyi batırabilir ya da yakabilir. Bunları yapmaması için hiç bir neden yok. Onu hapsetmeliyiz. Evet ama nasıl... Yanına yaklaşmaya bile cesaretim yok Bir çözüm yolu olmalı Bunu sopoyla bayıltıp kendine gelmeden sıkıca bağlayabiliriz Hayır hayır olmaz Daha insancıl bir çözüm bulmalıyız Tamam direkleri de yerine taktık Yola çıkmamız için her şey hazır mağut Yaşasın sonunda bu ırsız adadan kurtulacağız Kaptan geliyor Humphrey Dikkatli olmalıyız Aa! Aman Allah'ım Kaptan yere düştü Hamri Krizlerinden biri geldi galiba gel bakalım Kaptan kaptan lersen. Hiç sesi çıkmıyor Fazla yaklaşma numara yapıyor olabilir Tabi numara yapıyorum Ne sandın ya Elimi tuttum elimi tuttum Mouth hareket Aa! edemiyorum Esas boynun lazım <Gülüyor> Bırak Bırak onu cani herif bırak Söylemiştim size Kimse benim gemime el süremez diye ...geberteceğim seni humbug. Merak etme Humphrey, kurtaracağım seni. Al bakalım. Oh, başım. Oh. İyi misin Humphrey? Eller hala Bana diye davranmamalısın al. Öleceksin humbug. Al bakalım. Al. Al. al. <gülüyor> Söyleyordum Sana hayatım uğurluyum Hadi kaptan hazır baygınken ayılmadan onu bağlayalım Hemen Artık evimize dönüyoruz değil mi Humphrey? Evet mal Rüzgar bizden yana birkaç gün içinde Japonya'da oluruz Yaşadıklarıma hala inanamıyorum biliyor musun Neler yaşadık bir düşünsene İnsanın hayatında böyle anılar olması güzel bir şey değil mi sence? Sence yaşadıklarımız güzel şeyler mi Humphrey? Hepsi değilse de güzel olanlar da var ama. Nedir onlar? Sen de ben. Tanışmamız. Sence bunların bir önemi yok mu? Olmaz olur mu? Filmlerdeki gibi, romanlardaki gibi. Çok merak ediyorum. Dostlarımıza anlattığımızda bize inanacaklar mı? Önemli olan bizim yaşadıklarımız bence. Kaptan ne yapıyor acaba? Bilmiyorum. Elini ayağını bağlayıp kamerasını hapsettiğimizden bu yana kendisini hiç görmedim. ...kendi cehenneminde yaşasın. Bence bu kadar zalim olma Hanfret. Böyle davranırsan... ...onun amaçlarına hizmet etmiş olursun. Onun niyeti seni kendisine benzetmek değil miydi? Duygusuz, taş kalpli... ...maddeci ve kötü yürekli. Beni çok değiştirdiğini söyleyebilirim... ...ama asla onun gibi biri olamadım... ...ve olmayacağım da Mahut. Biliyorum. Bu yüzden gidip ona bakmanı istiyorum. Bir şeylere ihtiyacı olabilir. Git hadi kaptanın yanına. Dümünü ben tutarım. Nasılsın kaptan? Ne? Seni duyamıyorum. Duyamıyorum da ne demek sağır mı oldun? Bağırarak konuş. Sağ kulağım duymuyorum bul. Sahi mi? Evet. Daha da kötüsü... ...bütün sağ tarafım tutulmuş gibi. Hiçbir şey hissetmiyorum. Kolumu ya da bacağımı oynatamıyorum. Boşuna bağladınız beni buraya Sana inanamıyorum yine numara yapıyorsun Hayır hayır hayır hayır Oyun bitti hımıl. Oyun bitti Felç oldum Bir daha hiçbir zaman yürüyemeyeceğim Çok yazık Önce senin işini bitirmek isterdim Hastalığının sebebi ne? Beyin O yerin dibine gireceğe Baş ağrıları sebep oldu buna Yaşantım boyunca hiç hastalanmamıştım Beynime bir şey oldu Kanser ya da bu türden bir şey Sinir merkezlerine saldırıyor Onları yavaş yavaş yiyor Hayat merkezlerine de İşin en kötüsü Bütün bu olanların bilincinde olarak Dünya ile aramdaki bağlantının Parça parça koptuğunu görerek Burada yatmam Göremiyorum Duyma ve hissetme duyularım da yavaş yavaş Terk ediyor beni Böyle giderse yakında konuşamayacağım da git artık. Beni böyle görmeni istemiyorum. Yazık. Acıdı şimdi kaptanım? Acıdın mı? Sana bana ve adamlarına yaptığı kötülüklerden sonra hala ona nasıl acıyorsun anlamıyorum Maud. O bir insan Humphrey. Hayır o bir kurt. Kurt versene o. Elleri bağlıyken, perişan bir vaziyetteyken bile korkuyorum ondan mal. Karnın acıktı mı? Evet. Bir şeyler hazırlasan iyiyiz. Sonra da yat uyu. Yat uyu da ne demek? Bütün gece dümeni mi kullanacaksın? Merak etme gece yarısı uyandırır dümeni sana veririm. <Gülüyor> Günler gelip geçiyor biz hala denizdeydik. Bu arada kurtlar senin hastalığı giderek artıyordu. Şimdi de sesi kısılmıştı. O gür, kalın ses yoktu artık. Kanser konuşmasını da engelliyordu. Mahut, koca dev adamın bu hale gelişine üzülüyordu. Ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ne ben, ne de Mahut doktor değildik. Şu ana kadar ne bir kara parçasına, ne de bir gemiye rastlamadı Kampil. Doğru rotada gittiğimizden emin misin? Yanılmama imkan yok Maltu Devamlı Kuzey Batı'ya gidiyoruz ama Japonya'dan ne kadar uzaktayız bilemiyorum Burnuma acayip bir koku geliyor Hanfrey Sen de duyuyor musun? Koku mu? Aman Allah Bu yanı kokusu Bir şey yanıyor Maltu İyi ama görünürde yanan bir şey yok Gördüm duman şu yan kapıdan çıkıyor Hanfrey Evet görüyorum Orada kaptanın kamerası var sen çıkartmış olmalı bu yangını Onun yanına gidiyorum sen de iki kova su al gel peşinden. Peki İçerisi duman dolu sen alçak herif neden yaptın bunu Hiçbirimiz Bu gemiden sağ çıkamayacağız Dumandan göz gözü <gülüyor> görmüyor Söyle <gülüyor> nereye yaktın kahrolası herif <gülüyor> Boşuna çırpın Gemi benim değil mi Onunla yanarak öleceğim. Geldim Humphrey. Ünümü göremiyorum. Alevler nerede? Bilmiyorum. Akut dumandan bir şey göremiyorum. Mutlaka kaptanın yattığı yere yakın bir yerde olmalı. Adam kukurdayamıyor baksana. Ben gördüm. Battaniyeden geliyor. Kaptan battaniyesini yatmış. Çabuk suları oraya dök. Ben de kamarının penceresini açayım yoksa dumandan boğulacağız burada. Pencereyi açtım şimdi dumanlar çıkmaya başladı. Ben de yangını söndürdüm Ama sen dümene gitemem. ben birazdan gelirim Peki Humphrey. <gülüyor> Bunu neden yaptım dersen Kaptanlar Gemilerin de ölmelidir hımbıl <gülüyor> Her zamanki gibi maddecisin Ölürken bile ardında bir şey bırakmak istemiyorsun değil mi Bu gemi benim Onu ben var ettim Ben öldüğümde O da ölmüş olmalı <gülüyor> Kaptan Giderek öteki dünyaya yaklaşıyorsun Bugüne kadar hep çıkarların için Madde için yaşadın Bunlar için insanları ezdin Kuralları için edin Ve böyle davranarak Kendi sonunu kendin hazırladın. Böyle davranarak bu bakımdan Allah'a isyan ettin Bana din dersi verme Hımbıl Paranın tek değer olduğu dünyada Yaşamak kolay mı sanıyorsun siz baba parası yiyenler Emek sarf etmeden kazananlar bunu bilmezsiniz Ancak güçlüler kazanır Güçsüz derse hep kaybederler Ama hiç kimse sonsuza kadar yaşamaz Herkes bir gün ölür Ve kendisini yaratan Allah'la baş başa kalır Nasıl hesap vereceksin bilmiyorum Duyuyor musun beni Lersen? Lersen Kaptan Lersen Kurtlarsan. Öldü. Onun öldüğünü hala inanamıyorum Hafri. İyice kontrol ettin mi? Nabzına baktın mı? Kalp atışlarını dinledin mi? Nedense kendimizden daha güçlü, daha iri yaradanların böyle kalacağını zannederiz hep. Kaptan Kurtlar sen öldü mu? Tıpkı kendinden çok daha güçlü insanların öldüğü gibi Peki şimdi ne yapacağız? Denize atacağız Denize mi? Gemide ölenlerin mezarlığı Deniz mi Evet şimdi ona son görevimizi yerine getir. Ben tamam deyince ambar kapağını aç Ceset kendiliğinden denize düşer Hazır mısın? Hazırım Harfi Peki sen cenaze töreninin nasıl yapıldığını biliyor musun? Aslında menasimin sadece bir bölümünü hatırlıyorum O da ceset suyu atılacaktır Ambar kapağını kaldırabilirsin Pekala Güle güle dev adam Seni yaşadıkça hiç unutmayacağım Humphrey Humphrey şuraya bak Ne var ne oldu Mal Bak uzaktan buraya doğru bir gemi geliyor Görüyor musun Evet Bacasından duman çıktığına göre buharlı bir gemi Kurtulduk Mal Kurtulduk <gülüyor> O kadar uzaktan bizi görürler mi dersin Merak etme görürler Görmeleri için işaret bir şey atacağım <gülüyor> Bu tüfeği bugünler için hazırlamıştım Mal İçinde kocaman bir işaret bir şeyi var ...görmüşler midin? Duyuyor musun? Dediğini öttürerek gördüğünü söyledi. Evet, evet. Rotasını bizden yana çevirdi. Kurtulduk Humphrey, kurtulduk. Ah, ah, bayan Maud Brecht'dir. ...uzun zamandır size söylemeyi istiyip de... ...bir türlü söyleyemediğim bir şey var. Nedir? Benim de misin? Humphrey, Humphrey... ...ne zamandır bunu söylemene bekliyordum. Evet sevgilim, evet. Yüz kere, bin kere Evet. Deniz Kurda Eser'in 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşçakalınız.